Sesin gayet net geliyor ya, problem yok. Bu arada... Arkal, konuşamadığın yerde rabarbaya yazabilirsin. Oradan da soruların olursa veya yorumdan olursa takip ederiz. Aynen aynen, bir selam yazdım zaten az önce. Arkadaşlar ses kaydını başlattım, haberiniz olsun. Ben daha konuşmam. Niye sustunuz oğlum? Alt tarafı. <gülüyor> <gülüyor> abi ben direkt kestim Ahmet yalnız abi. Abba hoş geldin. Ayhan hoş geldin. Fine thanks Andy sen de hoş geldin. Konuşmaya ilk katılanlara hoş geldin diyorum. Yoksa hepsine yetişemem. Mühendis Bey de gelmiş. Son airdrop haberlerini alalım mühendis Bey'den. Valla 3-5 bir bizi görmedi adam, bir senedir ya. Ama hakikaten mühendisle ile airdrop üzerine de bir sohbet yapalım sırf airdrop için özel. Bence de. Ben de Mühendis Bey'den bir oturum rica ediyorum ya. Beyler bu arada ben birkaç saat sonra uçağa bineceğim. Türkiye'ye geliyorum. Ee... Hoş geliyorsun. Sesin gitti Türkiye'ye gelerekten evet. sonra. Hoş geliyorsun, sonrası yok. <gülüyor> geliyorsun. Alper? Alper gitti mi? Yok, burada da ERGEV ve... Benim az önce söylediklerim duydunuz mu? Bağlantı koptu, duydunuz mu acaba az önce söylediklerimi? geldiğini sadece. En son uçağa Aynen, aynen. Ee, birkaç saat sonra bineceğim. Türkiye'ye geliyorum. Bir hafta İstanbul'dayım. Fırsatı olan, müsait olan varsa bir ara buluşup kahve içeriz. Hoş Bunu gruptan da yaz istersen. Boş bulunduğum vakit. İstanbul'da olan bayağı bir insan var herhalde. Uygun olanlarla güzel bir sohbet yapabilirsiniz. Bize de paylaşırsınız konuştuklarınızı. Çok güzel olur. Tamamdır. Önümüzde... İzmir'e de bekleriz. Herkesi. Ayrıca Erge ve SM hoş geldiniz. Merhaba. Hoş İyi geldiniz. Hoş bulduk. geldiniz, Havet. Gayet iyis. İşte güzel bir sohbet yaparak bilgi paylaşımını arttırmak çabasındayız. Umarım güzel olur. Bu arada Wisdom geldi. İyi akşamlar. Hoş geldin. Tweet atıyordum galiba Wisdom hoş geldin. Hoş bulduk. Sizin kanalınız var mı? Onu yapıştırayım tweete. Wisdom, çok... wisdom ses çok e, silik geliyor ya. Bir daha bir konuşabilir misin? Kapatıp çıkıyorum. Geri geliyorum. Işte. Şimdi nasıl? Gerçekte Gerçek. şey fark etmedim. Biraz daha iyi ama yine de çok net değil gibi. Ya normalde benim ses çok iyi gelir de ne yapacağız? Acaba sizin server e, lokasyonuyla ilgili olabilir. Bak. Şu, an ya. Ya. şu an iyi geliyor gibi. Şu an daha iyi. Tamam. Batıya da Orta, orta Avrupa yaparsanız daha iyi gelebilir. Tamam onun dikkatine alalım. Biraz daha bekleyelim istiyorsan. E, İnce bir kalabalık artsın. Tıcam da sizin kanal linki yok mu? Onu sordum. Çünkü buradan paylaşamıyorum. E, direkt .com evet. kripto kriptik e, paylaşım yaptık. Aslında Davet anladım. linki var. Orada görebilirsin. Tamam, sen. sen. bu akşam. Attım. İsterseniz e... Linki, linki buldun değil mi? Buldum. Tamam süper. Şey e, yo Ben zaten buradayım. Bulamadım da link engelli. Paylaşıma kapalı link. Aşırı güvenlik önlemleri var sizin kanalda ya. Mesela şeye de yazamıyorum. Unauthorized to send message diyor. Ben yazıp Bir dakika duyuruları yazamıyorum. Pardon. Evet bir tek duyurularda yazın. Rabarba'ya mı gireceğiz? Nereye gireceğiz? Rab. Ee, Rabarba da yazabilirsin. Rabarba açık. Onun dışında bitcoin gibi de yazabilirsin. Duyurular ben hariç genel. hemen hemen. Duyurular hariç hemen hemen yazabilirsin. Ama Rabarba, Rabarba sadece herhalde. Rabarba sadece sesli sohbet olduğunda aktif oluyor. Yani herkes oraya bakar. Oraya yazman güzel olur. Sadece Rabarba. <gülüyor> Çünkü şey yukarıda ya. Şimdi Rabarba yukarıda çıkıyor. Millet bulamayabilir Bitcoin genel, O yüzden Rabarba yazıyorum. Evet, evet Rabarba daha iyi olur. Rabarba çok daha iyi olur. Tamam. O zaman şeyle başlayalım mı? Önce biz, siz bir kendinizi tanıtsanız. Önce biz bir kendimizi tanıtalım. Ondan sonra e, sana sorular yok, yok, soralım. E, Davet edildik abi. Öncelikle çok teşekkür ederiz geldiğin için. Çok memnun olduk. E, Twitter'dan zaten evet. çoğumuz seni takip ediyoruz. Özellikle game paylaşımların. Bir de şu tarafı güzel. Game dışında veya kripto para dışında da çok anlamlı güzel paylaşımlar var. Onlar okumak da çok keyifli. Bazen video paylaşıyorsun falan. Onlar da harika. Ee, biraz kendimizden bahsedelim. Biz aşağı yukarı bir yıllık bir grubuz. Yani bir yıldır buradaki çoğu insan. Hatta bir yıldan fazla zamandır burada insanlar birbirini tanıyorlar. Önce Slack grubundaydık. Slack'te bir kanalımız vardı. Farklı isimdeydi. Fakat orada bazı problemler yaşadıktan sonra... Discord'a yeni bir isimle geçtik. Burada daha aktifiz. Işte daha çok üye çekmeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız da şu. Aramızda birçok bilgili arkadaş var. Ama mesela senin gibi çoğu insan fenomen değil. Yani şey yok. Twitter'da çok takipçisi yok. O yüzden insanlara ulaşamıyorlar. Ama burada biz bize çok güzel paylaşımlar yapıyoruz. Amaç herkesi konuşturmak. Yani bilgisi olan uzun zamandır piyasayı takip eden Herkesden bilgi almaya çalışmak. Kimse ben çok iyi bilirim demeyen... Bir grup olmaya çalışıyoruz. Sen de bize bugün katılarak... ...oldukça... ...katkıda bulunur. Çok sağ ol tekrar. Rica ederim ya. Her zaman. Ne demek. Şimdi aklıma şey geliyor... Şimdi yine koyun kafası gelip ya şu sürekli böyle bir şey yaptığım adamlara konuştuğum insan ya sen o, o bilmem neciydi bilmiyor musun falan bilmiyorum diyorum ben nereden bilmiyorum. <gülüyor> Şimdi diyorum ben bu kanala gidiyorum bu adamlar da pantolonu falan çıkmasın diyorum içimden. Allah ya Şimdi normalde ya. ben hiç bakmam öyle şey. Beni ilgilendirmez de yani. Yani benimle ne alakası olur sanki. Ne bileyim çağırdığım zaman normalde ben her Bakmam yani. Ya evet belki öyle düşünebilir ama sonuçta öyle bir düşüncesi varsa kendisi. Yani birkaç kere böyle şeyler oldu da yazıştır. Abi sen bilmiyor musun o adam şöyleci, o adam böyleci falan bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o çok hoşuma geldiği için şimdi anladım, anladım. Aklıma, geldi, aklıma gelen şeyler değil. O yüzden ya, sorayım gün, dedim. Bilmiyorum. Şöyle güzellik olur. Koyun kafasını da davet ederiz. O da bize katılır, bir sohbet eder. O da gayet acan anlar her şeyi. Şimdi parasız grupsunuz değil mi? Tabi parasız. Burada e, aramızda çok güzel teknik analiz yapanlar da var. E, temel analiz yapanlar da var. Herkes istediği gibi paylaşıyor. Bir iddiamız yok. Önemli olan düzgün yatırım için doğru bilgiye ulaşmak. O yüzden kesinlikle bir para, hiçbir maddi çıkar yok grubun. Aa, öyle olmazsa büyümez o grup ya. <gülüyor> Bunlar gerçekten. Bunlar gerçekten. Doğru. <gülüyor> Abi gerçekten öyle. Bak mesela sana dil eğitimi verelim. Bedava İngilizce dersi var. Sen iki günde bırakırsın. Parayı versen ama ondan sonra bırakamıyorsun. Çünkü kendini aptal gibisin dersi ya. Evet, neyse. artık doğru do Kesinlikle doğru söylüyorsun. Artık bizim de amacımız şu. E, parasız olarak limitler neyse oraya zorlamaya çalışacağız. Para işin içine para girince biraz şey oluyor ya. E, samimiyeti kaşıyor. O zaman da hani uzmanlara yönlendirmemiz lazım. İşte aramızdan uzman seçmemiz lazım. Pek bunu istemiyoruz. Yani herkes paylaşsın istiyoruz. Ama dediğimde çok haklısın. Evet, evet. evet, evet. Daha... Sizin gibi, evet, sizin gibi böyle takipçisi çok olan arkadaşlar da gelince bize ona katkı oluyor. Her zaman ya. Kendim de gelirim. <gülüyor> güzel paylaşımlar yaparsanız bakarız, faydalanırız. Ya Aslında e, yani biz Size göre çok daha az üyemiz var ama sonuçta bir kripto para ekosistemi içindeyiz hepimiz. Sizin de e, hitap ettiğiniz bir kitle var. Bizim de burada bir konuşan kitlemiz var. Yani birbirimize böyle devamlı iç içe olmamız, pastlaşmamız, bir iletişim halinde kalmamız en azından e, Türkiye'deki bu kripto para ekosistemi için bence önemli. Doğru söylüyorsun. Ee, bir yıldır dediniz. Yani bir yıldır var. Niye görmedik sağda solda acaba? Öyle. Şöyle, şundan dolayı, e, bir yıldır birlikteyiz ama yönetim başkasındaydı, yani başka bir arkadaşımızdaydı yönetim. Darbe ee, Evet, aynen öyle. İlgi gitti, yönetim özellikle o tek kişideydi yönetim. Türkiye'nin zaten gitti. darbesiz iş olmuyor. Türklerin arasında. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kavlaşmayan, şöyle... bozuşmayan Türk birlikteliği, komünitesi ya da kooperasyonu falan görmedim. İllaki bir darbe olacak. İşte, İyi, tamam dar, bir darbe oldu ama çok olumlu oldu. Yani şu ana kadar problem yaşamadık darbeden sonra. Ama e, ilgi o tek kişi elindeyken ilgi devamlı devamlı e, azaldı. Artık, Artık mecburiyet oldu. Darbe 61 darbesi için ilerici darbe diye siz de öyle bir şey yaptınız yani. Tabii, 80 darbesiyle asla karıştırmamak lazım bizi. Tamamen 61 darbesi. Evet. <gülüyor> e, bu arada tabii bir şey yaptık. Sen gelmeden önce burada işte seninle ilgili neler konuşabiliriz? Sana ne sorabiliriz? işte hangi te senin tecrübelerinden neleri dinleyebiliriz? Üzerine biraz konuştuk. Rabarbada soru paylaştık falan kendi aramızda. Ee, biraz da biraz... Şaşırtın beni. <gülüyor> ya muhtemelen defalarca cevapladığın sorular olabilir. Arasında orijinal şeyler olabilir. Buradan üyelerimizin geri dönüşleriyle biraz daha konuyu derinleştirebiliriz. Ee, ben şeyi merak ediyorum. Yani Uzun süre merak ettik. Üzerine çok tartıştık. Avatar'daki resim kim? Ha hocam o şey. <gülüyor> onu, onu ben de merak etmiştim aslında ilk başlarda. Bana sağ olsun Twitter'da yardımcı oldular. Ben bu resmi <gülüyor> bir arkadaşım evin duvarında gördüm. Fotoğrafını çektim. Ee, öyle duruyor. Yani, sevdiğim için fotoğrafını çektim. Fotoğrafın fotoğrafını çektim. Sonra böyle fotoğraf ararken böyle cep telefonunun içerisindeki fotoğraflara bakıyordum. Bunu gördüm ama direkt bunu koydum ben. Ondan sonra asla, asla. E, yine sordular Twitter'dan bana bu kim falan diye dedim. Bilmiyorum. Böyle böyle. Sonra dediler ki ya o şey tekel direnişinin e, idol bir fotoğrafı vardı. Şey ikonlaşmış bir fotoğrafı dediler. Sonra açtık hakikaten baktık tekel direniş fotoğrafları deyince çıkıyor. Ya muhteşem bir foto. Yani insan şey diyor. Bak ben gördüğümden beri hep şunu düşünüyorum. Herhalde bu bir film karesi ben bu filmi izlemedim herhalde. İşte Tuncay Kurtiz'in filmlerine falan bir baktım. Şöyle orada olabilirim falan diye. Yani böyle bayağı bir sanatsal sanat çalışma olmuş o fotoğraf. Evet çok güzel. Ben de gör görmez çok. Ya yani yoksa bir insan ilk ben başka hiç kimsenin evinden duvardaki bir fotoğrafını fotoğrafı olarak çekmemişimdir. Yani bunu görünce böyle çok insan alıp götürüyor ya. Yani gerçekten böyle insanı ne diyeyim o adamın o ekmek yiyeşi, o yani işi, girişi... duruşu Tefalet, bir taraftan da ayakta durma çabası. Bir taraftan böyle sanki hayaller, umutlar. Bir tarafta kaygılar falan. Derin ya götürüyor. Hakikaten. Bak seni tanımayan, kripto ile hiç ilgilenmeyen... Birkaç kişiye böyle fotoğrafını denk geldi gösterdim. Bana yaptıkları ilk yorum şuydu. Bu arada çok ses karışıyor. Bir dakika. Kripto versin Arkadaşlar... Baş konuşa basmazsak <gülüyor> gelen basıyor güzel. Arkadaşlar telefonun üzerine oturmayalım. <gülüyor> ben mutlu ben mut onu ya. Çağır onunla ilgilenebilir misin sen bir yandan? Bakıyorum bakıyorum. Şey diyordum. Yani kripto parayla ilgilenen kime gösterdiysen fotonu ağzından çıkan ilk kelime şu oluyor. Bu emekçi kim? Yani bu bu mesajı veriyor o fotora. Onu söyleyeyim. Bari kapatalım. Evet. Yaz bu ses kripto versinden sekiyor. Siz onu kaydansedersiniz, onu Neyi bir daha söyler misin? Neyi? Kripto versinden sekiyor ses şey yani bir sesler geliyor ortam sesi. Kripto versinden geliyor. Tamam şimdi bakalım o Çağrı ilgilenecek onu şimdi. Ee, çağrı bizim arge departmanımız Bayağı kalabalıklar yani arge departmanımızın müdürü kendisi. Şimdi ekipleri yönlendirir. Arge <gülüyor> müdürü. Maaş kaç hocam? <gülüyor> Abi. Abi Aura alıyorum ben. Hoş geldin bu arada. 2014'te falan bir bitcoin'e başladık. Şu an işte 00001 bir bitcoin'e kadar düştük maaş. <gülüyor> Maşallah. Ee, fotoğraftan böyle girdik artık. Ben şeyde merak ediyorum. Aynen öyle. Ben zaten onu o yüzden koydum. Emekçi olduğu için. Evet. Efendim gelen bir kemik tayfamız var. Burada da daha çok kalabalıklaşıyoruz her geçen gün. Öyle Kerem Hoca gitmeyen bir Discord kanalıyız. Biz de seni tanımak isteriz. Ben de Kerem Hoca gitmeyen bir adamım işte. Yapıyorum biliyorsunuz. Belki bilmiyorum hiç görmedim herhalde sizden birini benim kanalda ama. Ee, yok yok takip edenler var. Bahsediyorlardı hatta zaman zaman e, Crypto Wisdom işte... Şunu bahsetti, şu gem. Sen gem paylaşıyorsun genellikle. Ee, o gemlerle ilgili, mesela Pundix. Herhalde sen paylaştıktan sonra bizim kanalda da konuşulmaya başladı. Ee, o Pundix'e de bir ara gireriz. Ondan da merak edenler var baya. Ben şeyi merak ediyorum. Hepsinden önce, e, sen kripto paralarla nasıl tanıştın? Yani ne zaman tanıştın? Çok mu erken? Çok mu geç? Ne düşünüyorsun şöyle, kripto paralar için? Şöyle, ya çok erken tanıştım da girmedim. Ee, şöyle ki oldu. Hiç de hatırlamıyorum ya. Ya bir arkadaş bana bahsetti bir olaydan. Adam bilgisayarcıydı. Böyle böyle bir şey var dedi. Dedim nasıl bir şey anlat dedim. Şu şekilde anlattı. Ya dedi işte bilgisayar üzerinde bir kriptografi var. Onu böyle bilgisayar gücünü verip kazdırıyorsun falan. İşte şey bulmaya çalışıyorsun. Şifre bulmaya çalışıyorsun dedi. Ondan sonra dedi... E dedim niye kazdırıyorsun ki? Niye yani? işte diyor zor olunca daha değerli oluyor ya bir şey. O yüzden falan dedi. Bu şekilde anlattı. Ben de çok saçma geldi <gülüyor> Hayır adam yanlış anlattığı için ben de ya. Yani. de saçma bir şeymiş dedim lan öyle. Bir şeyi zorlaştırınca diye değerli olsun ki durdururken. Hani bu blockchain'dir, merkezsizleştirmedir. Bunların hiçbirisinden haberi yoktu. O anladığı kadar anlattı. Bilgisayarını veriyorsun, bir şey kazanıyorsun. E bu niye değerli oluyor? Onu tabii ki anlatamadı. Neyse. Keşke o zaman ben kanımı araştırsaymışım ama o zamandan internet bile ya internet yoktu demeyeceğim de şey yoktu smartphone yoktu o zamanlar ben de, ne, ne zamanlar tarih olarak ne zamandı ya işte çok 2000 kaç ee, 10 falan 2010-11 orası. orası olması lazım sen baya erken tanışmışsın ya gerçekten yani ben ya, tanıştık canım canım bizimkiler çakaldı ya bak her şeyi takip ediyorlardı da yarım takip ya işte keşke smartphone'ımız oluyordu orada bakaydık bak, aklımıza da gelmedi Peki sana bu tavsiyeleri yapanlar şu an nerede? Ben kendi grubunda gördüm e, Balina diye etiket verdiğim var. Herhalde onlar onlar. Yok ya Balina falan değil o arkadaşta 0.5 Bitcoin'i falan var daha yeni aldı o da. O <gülüyor> bunu söylüyor. Onu <gülüyor> <gülüyor> yani adam burada al diye söylemedi ya yani. öyle konuşuyor her şeyden konuşurken böyle de bir şey var dedi şey yaptı yani almadı. Yani. Böyle bir şey yani ben şu an onun pişmanlığını şey gibi hissettim yani. Pizzadaki elemanın pişmanlığı gibi hissedebilirim yani. E tabii canım o da hissediyor. Hissetmez olur mu? Ama yani işte araştırmayı iyi yapamam. Ama abi her şeyi iyi araştırma. Şimdi biz Bitcoin'den bahsediyoruz. Biz şimdi günde bin tane haber mesela ya da günde bin tane dünyada olan olayı mesela değerlendiriyoruz muhabbet arasında. Her birine biz Google'a açıp detayına mı bakacağız? O arada geçmiş bir mevzu yani. Çok da üzerine düşmedik tabii doğal olarak. Yoksa ya ne asıl... ne? Ya aslında şöyle, ben de öyle tanıştım. Yani mesela buradaki herhalde çoğumuzun Bitcoin'i duyduğu gibi yatırım yapma yapmamıştır. Önce duyup tamam bir şeyler bahsediyorlar, böyle bir paraymış, maraymış falan. Çok daha duyduk, ilk duyduktan çok daha sonra herhalde genelde insanlar yatırım yapıyor. Ben mesela 2014'te Bitcoin'le ilgili bir sunum yaptım üniversitede. ilk öyle tanıştım ama sunum yapmakla yatırım yapmak çok farklı şeyler olduğunu tabii çok çok daha geç fark ettim. Sen sunumu yaparken tanıştın yani. Sen sunuma giderken daha bilmiyordun <gülüyor> ne olduğunu bakıyorum ya. <gülüyor> Tabii, gider... ya. <gülüyor> tahtada anladım. Bu işten para çıkabileceğini tahtada anladım. Ya, öyle diyebilirim. Karşımda bir sürü insan saçma sapan bir şey anlatıyorum diyor. Beni izliyorlar. Ee, bir yerden <gülüyor> okuyorsun okurken kendin de anlıyorsun. Vay be iyiymiş bu falan. <gülüyor> aynen öyle, aynen öyle. Oo, aslında buna da yatırım. Bu değerlenebilir falan. Ben en azından anlatırken bir şeylerin bilincindeyim de dinleyen insanların de özellikle üniversitede böyle bu Kripto paraları böyle diye çöp diye bakıp baktıkları zamanlar o zaman. E, böyle bana boş gözlerle baktıklarını görmen lazımdı. Ama senin tanışman çok da erkenmiş. 2011 baya erken bir zaman. E, herhalde o zaman yatırım yapsaydın, piyasa, şu market maker dedikleri insanlardan biri olurdun herhalde. E, ya işte yani dedemin halın bıyıkları olsa bayım olurdu gibi bir şey oluyor yani. <gülüyor> Öyle <gülüyor> olabilirdi evet. Abi onu ben de düşündüm. Ben girsem e, ya şöyle bir ne kadar girebilirdim? Yani çok da abartmayayım de biraz temkinli girerdim büyük ihtimalle. Yani ne bileyim ama ateşlerdim yani böyle bir herhalde Ya şeyi niye düşünemiyor insan? 1000 dolar, dolar ateşlerdik mesela atıyorum. 1 dolarken 1000 dolar ateşlerdik olurduk. 1000 bitcoin yani. Yine de marşı Yine de olurdun. Bir de insan şunu niye düşünemiyor? Bu yatırımcı psikolojisi Ya bu güzel bir şey. Teknolojik bir şey. İşte bin dolar, iki bin dolar, 500 dolar neyse. Ben atayım bunu bekleteyim burada, bir daha dokunmayım. Ya öyle düşüremezsin ama şimdi olmayan bir şeye bin dolar atıyorsun gibi düşünüyorsunuz. Sen iki bin atıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. O, o çok zor. Ben o kadar kendim şey yapmıyorum. Yok gerçekten en fazla ateşlesem bin ateşlerdim. Şimdi samimi olun. <gülüyor> de... Kimse de daha fazla. Çok kolay, kolay. Hayır ateşleyenler var. Adamlar şöyle. Hani ben mal vardım, çok küçük bir kısmını ateşliyorum. Ama Silikon Vadisinde bir sürü adamlar var böyle yeni her şey para yatıran adamlar zaten en ufak 1 milyon dolar veriyorlar en ufak en ufak verdikleri para çünkü adam da zaten yani atıyorum 10 milyar 10 milyon dolar portföyü olan bir adam düşün adam böyle her hisse senedine 100 bin 100 bin ateşleyen bir adam gider bitcoin ne de 100 bin ateşlerde yani o adam gerçekten şimdi 100 bin bitcoin. Var, aynen aynen bitcoin. öyle evet aynen öyle zaten o adamlar market maker şu anda normal ben... insan market maker olması için gelecekten falan gelmesi lazım. Kesinlikle. Bir de şöyle bir kesim var. Onların durumu daha da işler acısı. Bir dolarken alıyorlar mesela. Yüklü alıyorlar. İki dolardan satıyorlar. Diyor ki yani yüzde yüz kazanç var. Ben burada satmam lazım. Bir i̇ki dolarken çıkıyorlar mesela. Aralarından belki piyasaya hiç girmeyenler vardır. Veya kademeli girenler vardır. Yani şu anki fiyatları görünce o insanların daha sonra girmeyen insanların çıldırması falan lazım. Ama şu da var. Ben bunları hiç düşünme taraftarı değilim. Niye diyeceksin? Bence burayı düşünerek biz asıl olayı kaçırıyoruz. Çünkü asıl e, 1 dolarken almak değildi karlı olan. Yani 1 dolarken alsaydın işte kaç yıl içerisinde, işte 7 yıl içerisinde çarpı 6000 bin yapıyordu diye. İyi de 2014'te gidip Next alsaydın çarpı 13 bin yapıyordu. Niye bunu düşünmüyoruz ki? 2 yılda yapıyordu hem de. Yani ya. aslında kaçırdığımız nokta Bitcoin'e takılmakla yanlış yapıyoruz. Böyle sürekli altcoin'lerden inanılmaz fırsatlar işte Next çarpı 13 bin yaptı. Yotta çarpı bilmem kaç bin yaptı. Stratif bilmem kaç bin yaptı. Kesinlikle. Biraz bir az... yapan bir sürü coin çıkıyor ve mesela, mesela yani. IOT'a baktığımız zaman iki yıllık en fazla bir geçmiş var. Bir buçuk, bir buçuk, yıl. Hatta ben piyasaya girdiğimde yota yoktu. Hatta şöyle söyleyeyim. E, yani yatırım amaçlı tekrar döndüğümde piyasa yani bilgi olarak değil de. Çünkü o 2011'den beri bu arada ben ara ara bakıyordum piyasaya. Hani e, o sırada bakmadım. E, sonra baktım. Böyle baktım bilgisayarda falan. Bakıyorum coinleri gördüm. Bitcoin var, Peercoin var, Litecoin var. Böyle coinler var bir sürü. Sonra bakıyorum böyle. Bitcoin marketin %95 falan. 90-95'ini kaplıyor. Light... <gülüyor> evet diğer kalanlar %10. Böyle Litecoin var. İşte Doge falan bir yere vardı. İşte bakıyorum böyle. Şey yok. Yani ben bakıyorum teknoloji olarak hiçbir özelliği yok. Hiçbirisinin hepsi aynı şeyin benzeri. Ben böyle burun kırıp tekrar kapattı. Sonra bir senedeki sonra bir daha bakıyorum. Acaba bu marka... Arada bir şey bir yerden görüyorum. Tekrar aklıma geliyor. Bir daha bakıyorum. Hala aynı durum. Başta bitcoin %90. Diğerlerinde de bir olay yok. Geri kapat. Böyle her yıl iki yılda bir falan açıp açıp kapatırdım ben. Bu piyasa bok gibi diye. Hani bir şey... Seziyorum tabii ki orada. Farkındayım olayın şey boyutunun da. Güzel bir şey olduğunun farkındayım da. Hani teknoloji olarak bir ilerleme yok. Hani beklediğim bir şekilde. Dümdüz coin. Aa bitcoin. Eee ne yani hani... Ya ondan sonra şöyle oldu. Ee, Etoro diye bir uygulama vardı. Orada ben işte kaldıraçlı işlemler şunlar bunlar falan yaparken Bitcoin de vardı. Öyle yani görüyordum ara sıra ona da bakıyordum falan. Sonra birden Ethereum diye bir şey eklendi. Bu neymiş ya falan dedim. O zaman bir daha baktım. O zaman bir daha baktım. Sonra bir daha baktım. Hayır sonra Ethereum'u görünce heyecanlandım. Bir yeni bir şeye girmiş demek yani. Çünkü benim bildiğim Bitcoin'den sonra Litecoin vardı. İşte birkaç yıl önce ondan kaç yıl öncesinde. Baktım Ethereum diye bir şey var okudum falan. İşte yok smart contract şöyle böyle. Aha dedim zaman geldi demek ki. Hani benim girme zamanım geldi dedim. O zamanlar 10 dolar falandı Ethereum. Ee, tabii şey vardı işte 200-300 euro bir şey vardı. 500 euro mu? Öyle bir şey atmıştı Ethereum'e. Gittim ondan kaldıraşlı Ethereum aldım. Çarpı iki kaldıraşlı. Ondan sonra böyle sürekli çarpı 2 yapıyor. Sürekli. Her hafta ikiye katlıyordu böyle coin. Muazzam, sonra... muazzam güzel güzel güzel günlermiş. E, muazzam güzel günlerdi. Ya ama işte şey olunca ya o 500 euroyu ben 5000 euro falan yaptım. Sonra onu kaybettim başka bir şeyde. Altın aldım kaybettim falan. <gülüyor> <Çarpı gülüyor> aldım. <gülüyor> Sanki. <gülüyor> yani Kriplı'da kazanıp Ethereum'da bir de o ethereum 10 dolarken kazanıp üstüne kaldıraçlı işlemle kazanıp yani altında evet, kaybetmem evet. biraz üzücü olmuş. Ya şimdi şöyle oldu. Ben onu kaldırıcı yaparken şunu düşünüyordum. Ya ben şimdi 5000 yaptım. Ben bunu bilmem kaç ikisi yapsam da bu adamlar bana paramı vermez büyük ihtimalle. Bu etoro metoro falan diye düşünüyordum. Bilmiyorum doğru mu? Çünkü onların şeyindesin orada. Çünkü gerçek etaryumu almıyorsun. O bir forex platform. Ben dedim ben, ben bir taraftan gerçeğini alayım dedim. Bu işlerle uğraşacağım dedim. Efendi gibi gerçeğini alayım falan. O sıralar başladım işte transfer yapmaya falan bankaya. işte o da 3 günde gitti falan filan derken. Zaten orada da kötü bir giriş oldu. Çünkü Ethereum 400 dolarken aldım. Ondan sonra işte 200'e kadar düştü falan. <gülüyor> Oraya hatırlıyorum. Orası çok kötüydü ya. 350 dolarda hatta 350-400 doları gördüğü anda o zaman bir şey satış gelmişti. Bankordu yanlış hatırlamıyorsam. Bankorda toplanan e, Ethereum'larla e, bir crash olmuştu. Coinbase'te galiba 2 sente kadar düşmüştü. Bugün Hı, o zaman, bu, bu, bu, bu çok daha öncesindeydi. Ben bu senin bundan sen bundan i̇lk, daha iyi ilk böyle birden birden hızlı bir şekilde geldi. Ben orada yani 10 sürekli gidiyordu böyle gidiyordu 100 de bir düzeltme yaptı 120'ye düştü falan sonra. O zaman 2016, 2016 2016 2017 arası bir şey bu anladığım kadarıyla. 2017 başı diye hatırlıyorum ama yanılıyor olabilirim. Evet, o zaman da olabilir, o zaman da olabilir. Evet, Dedi, zaman. E, şey çok ilginç. Biz grupta da bunu mesela devamlı tartışıyoruz. E, az önce mesela Bitcoin dominansın e, %95 olduğunu söyledin ya. Bu dominans gittikçe azalıyor ve bir endüstri oluşuyor. Şu an altcoin'ler endüstrisi, yani bitcoin dominansı %42'lerde, 43'lerde şu anda. Bitcoin dışında kalan kripto paraların markete hakimiyeti %55'lerde. Yani bu çok olumlu bir gelişme bana göre. Geleceğe yönelik de. Çünkü sadece mesela... Bitcoin üzerinden gelişen bir kripto para piyasası... ...bence çok şey değil, güvenilir değil. O zaman balon olduğunu tartışırdım. Şu an tartışmıyorum ama o zaman tartışmaya çıktı. Şimdi mesela altcoinlerin ayrı bir sektör oluşması... ...işte farklı alanlarda farklı özellikle kripto paraların çıkması... ...bence biraz daha piyasaya güvenilir hale getiriyor. Ya kesinlikle öyle. Kesinlikle katılıyorum. Zaten... Ben yıllardır girmememin sebebi Bitcoin dominansının %90 olmasıydı diyorum. Bu hala %90'da hiçbir gelişme olmamış bu piyasada teknolojik olarak. Yani zaten de öyleydi. Hiçbir şey yok ortada. Aynı şeyin benzerlerini yapıp duruyorlardı. O yüzden %90. iyi bir şey çıksa niye %90 kalsın diye düşünüyorum. Sonra işte e Ethereum olayda işte ben de işte orada devreye girdim tabii. Ama keşke tabii yakından takip ediyor olsaydı da Ethereum işte... En baştan yük falan. Yani o işleri değil. Yani. yani 4 dolardan Ethereum alıp 400 dolardan falan satmak muhteşem. 400 artık. dolardan yani. aldım ben düşün artık. Yani çünkü şey yani. ben inandığım için yani diyordum buradan da şimdi şey yapar gider. Çünkü ben para kazanmaktan yani biliyordum çok iyi bir şey olduğunu. Hani nereden girersen gireyim bunun yukarısına çıkacağını biliyor Yani sonradan düzeltme olsa da vesaire. De. Ki zaten 1400 dolara kadar çıktı Ethereum yıl içinde. O da ayrı mesele. Peki Ethereum'a yatırım yaparken inandığını söylüyorsun teknolojisine vesaire. Evet, kesinlikle. Zaten yarı yarıya düştü. Bak bir gün içerisinde bütün yaptırdığın para da yarı yarıya düştü. Ama üzülür müsün diye sor. Tedirgin oldu mu? Hiç. Sıfır. İnandığın ben için ya. değil mi teknolojisine? Ya hiç umursamadım ben. ya Çünkü ben biliyordum yani kesinlikle çıkacak. Ya hiç şansı yok yani. Zaten, Zaten üç, üç kere falan yarıya indi portfolyo falan. Düzeldi sonra tekrar yarıya indi. Düzeldi tekrar yarıya indi falan. Ama rahattım yani zaten ondan sonra da fazlasıyla gani gani toparladık yani. Peki şey için ne düşünüyorsun? Mesela bir kripto para yatırım yaparken, gerçi Ethereum çok özel, smart kontratları falan sundu. işte e, yani o zaman da tartışılıyordu, çok büyük bir teknolojik yenilik getiriyordu ama bir kripto para yatırım yaparken sadece teknolojisine getirdikleri e, işte ekibinden tut da supply miktarına kadar çeşitli parametrelerde yatırım yapmak mı yoksa daha çok Spekülatif olarak insanların buna yöneleyeceğini düşünüp sadece bunun yükselme umuduyla yatırım yapmak mı? Güzel soru. İkisi de biraz mecburiyetten ikincisi de oluyor. Normalde gönül ister ki sadece birincisiyle uğraşalım tabii ama göz göre göre ikincisi gözün önünde oluyorken onu da sessiz kalamıyorsun. Yani işte mesela Ripple 25 centken almak zorunda kaldım halbuki hiç sevmem Ripple'ı. Çok saçma gelir. Ama biliyordum. Zaten oradan sonra çarpı 10 yaptı biliyorsunuz işte geçen. Evet, evet. E çünkü gözünün önünde oluyor bazı şeyler. Birilerinin şillemeye başladığını görüyorsun. Ripple'ın da işte geçmişi ortada. Market cycle ortada. Ya lanet olsun diye kaldım yani. He ne oldu? Ben çok inanmadığım için çarpı 2'de falan sattım. Çarpı 10'a kadar gitmesine hemen çarpı 2'de sattım. Pişman mıyım? Hayır. Yani, çünkü ben şöyle bir şey var. İnanmadığım bir koyuna zarar edince bu sefer çok pis vicdan azabı duyuyorum. Çok böyle kendime kızıyorum. O yüzden ben hemen sattım yani çarpigeye bence. <gülüyor> Bunlar tepeye gidip dibe düşünce bile satamıyor o ayrı mesele. Ee, ama yani. piyasadaki insanların neler yapacağını okumak spekülatif olan şeyleri takip etmek hususu olarak takip etmiyorum ama bazı şeyler artık gözüne gözüne sokulunca e, şey oluyorsun. Yani, yani ya da artık herkes, herkes içinde farkındaysan mesela herkes değilken atıyorum pompa başlamamışken sen pompanın olacağını biliyorsan hissediyorsan mantıklı bir argümanın varsa bunu dair. Yani yapıyorsun. Tabii olayım falan girmiyorum ama yani böyle hangi şey gibi. Tamamen ego tatmini gibi oluyor. Biraz da olsa gireyim. Hani işte almadım demem falan. Yani o. Oh. Başka da bir şey değil. Anladım ama nasıl? teknoloji. Benim yani öyle. Ee, niye? Çünkü geceleri rahat uyuyorsun. Ee, mesela dediğim gibi işte yarı yarıya yüzde elli düşse bile gece rahat uyuyorum en azından. Yani şu şey duygusu çok kötü. Ee, saçma sapan bir coin'e sırf millet girecek diye yatırım yapıyorsun çeklenen sen oluyorsun bu sefer. Yani o şey bir şey. Hava giderken avlanmak gibi bir duygu çok kötü bir duygu. Onu sevmiyorum. Çünkü her şeyden önce bence insanın kafa rahatlığı çok önemli işte bu piyasada. En önemli şey kafa huzuru. Kafa huzuru olmadım gerisi kal. Çünkü kafa huzuru olmadım mı zaten doğru kararlar da veremiyorsun. Aynen. İnsan yanlış kararlar veriyor. Bir baskı oluşuyor. En önemlisi kafanın rahat olması. Kafanın her zaman rahat edeceği. Yani Olaya böyle Abi, bir Satoshi'den girdim, iki Satoshi oldu Satoshi matoshi var hepsi hikaye hocam. Onlar da yani. Bunları kafaya takmaya gerek yok. Önemli olan kafa rahatlığı. Ne dipten alabilirsin tam ne tepeden satabilirsin yüzde. Yani, yani Şey kendini üzmeyeceksin. En önemli şey bu. Bir kere kendini üzme. Kendine haksızlık etme. Yok ben şurada niye almadım, burada niye satmadım. Kesinlikle deme. Oldum böyle şeyler. Hemen umutuyorsun Hemen unutuyorsun. Yani dersini alıp unutuyorsun. Zaten e, dersini zaten alıyorsun bu arada. ister istemez. Bunu zaten unutmak istesen bile alıyorsun. Kesinlikle. Orada sıkıntı yok. Kesinlikle kendini üzmeyeceksin. Ne kadar kendini üzersen o kadar kötü gidiyor işler. Yani yoğurdu, yoğurt, işte sütten ağzın yanıyor. Bu sefer yoğurdu üfleyerek yiyorsun. O zaman yavaş yiyorsun falan. Birileri orada gaza basıp götürürken. Yani boş ver. Yani, yani riskli yap tabii ki. İşte her şeyi her şeye gömme. Yani bunun bir şey kısmı var. Ee, ama dediğim gibi kendini üzmeyeceksin. Yani, ben yine ben bir yok. projeyi ediyorum yatırım için. Yani kafa huzuru kısmında çok haklısın ama burada şöyle bir şey var. Piyasaya yeni giren insanların e, duygularının mühürlenmesi diyeyim biraz zaman oluyor. Çünkü ne kadar yeni giren insanların e, borsa tecrübeleri olsa da, finansal piyasalarla yakından ilgilense de bu kadar oynaklığı yüksek olan piyasada şaşırıyorlar. Ve bir de şöyle bir şey var. A ayrı parantez açayım. Fe yani fenomenler için söyleyeyim. E, bu piyasada kaybetmedim diyen insandan duyarsan arkadan arkana bakmadan kaçmak lazım. Çok hareketli piyasa. O insanlar işte o kayıpları yüzünden, kayıpları sayesinde tecrübe kazanıp o biraz da kayıplarına karşı e, duygularını duygulan işte mühürlüyorlar. E, yavaş yavaş o kafa rahatlığına ulaşıyorsun. Ama yeni giren bir pi, yeni, piyasa yeni piyasaya yeni giren bir insan için bu kafa rahatlığını anlattığın zaman sadece sözden ibaret oluyor. Anlayamıyorlar çünkü. Biz de ben yani ben de öyleydim. E, bir de bir diğer konu Şimdi yeni bir coin'e inandığın zaman ona yatırım yapmak güzel bir şey. Onun da olumsuz tarafı sanki şu gibi. Düştü. Ne kadar düşse de satamıyorsun. Diyorsun ki ya ben buna inanıyorum. Çok güzel geleceği var. Harika şeyler öneriyor. Ama satamıyorsun. Bu inancın kötü tarafı da bu oluyor bazen. Çünkü ne kadar güzel şeyler önerse de market maker olaya spekülatif bakıyor çoğu zaman. E, bu da işte insanların sanki elimdeki inandığı koyunu satmamasına sebep oluyor bu yüzden de sanki şey yapmak lazım portföyü ikiye, ikiye bölüp e, hocam uzun... lafını balla kesiyorum 5 dakika bir şey yapayım da çocuk ağlıyor sesleri yani. geldi ben de ona bir atıfta bulunacaktım e, sen gerekli ilgiyi göster istiyorsan sonra tekrar devam edelim bekliyoruz biz seni Evet, meydan boş kalmasın. Konuşmak isteyen varsa ya da soru sormak isteyen varsa beklerim. Fatih, hoş geldin. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. geliyor. Ben, evet. Aha, Yip geldi. İyi hoş geldi. Bu arada sayımız oldukça artmış. Aramız yine gelen arkadaşlar için hepiniz hoş geldiniz. Rabarba kanalından sorularınızı sorabilirsiniz. Ya da konuya yön vermek için çeşitli şeyler yazabilirsiniz. Oraya okuyoruz. Herkes bizde moda kalmış. Biz Don'ta, ıı, indeki sorularımızı bir ara yöneltelim. Evet, şey, onlar aklımda çağırdı da, konu öyle bir girdi ki oradan oraya oradan oraya gittik. Şimdi daha spesifik sorulara da gireceğim. Onları zaten şey yaptım, kanala sabitledim. Onları şimdi soracağım. Kim? Eren Caner gelmedi, evet Eren Caner gelmedi. Eren Cener bir de anlatım konusunda çok tecrübeli, öyle değil mi ya? Ee, şey yapabilirsiniz, Eren Cener'e bir özelden bir mesaj atabilirsiniz ya. Çağrı. Mert bir onunla ilgilenebilir misiniz? Yazıyorum ben şimdi. Ben Mersin'in Tamam harika olur o da gelirse. Ee, ben Eren'le konuştum daha önce bu arada. Herkes buradayken söyleyeyim. Eren'le de ayrı bir sohbet yapacağız. Ee, hatta ne konu üzerine konuşalım diye bir anket yapacağız. Anketler ne çıkarsa onun sıralamasına göre güzel bir sohbet yapacağız tekrar. Hocam geldim. En son sen şeyi anlatıyordun. Duygularını mühürleme oluyor falan diyordun. Evet, en son onu diyordum ve şey sonucuna bağlayacaktım. E, bu, yani, kripto para piyasalarında işlem yaparken aslında portföyü ikiye ayırmak lazım. E, bir riski dağıtmak için portföyü devamlı ayrılır ya, çeşitli kripto paraları işte şuna, şuna, şuna diye. Bir de e, inandığın coin'e, teknolojisine güvendiğin coin'e uzun vade yatırım amaçlı ayırırken, diğer yandan da sadece kazanç amaçlı, para odaklı, spekülatif olarak, yani spekülatif kazanç için ee, portföyü ikiye ayırmak lazım diye düşünüyorum. Evet, ama şey de var. Ya aslında en en belirgin e, belki de doğru taktik şey gibi. O A piyasasında altlara gireceksin, ayı piyasasında e, yani ya <gülüyor> Bitcoin çünkü e bit veya fiyat. Evet, Bitcoin ya da fiyat. Çünkü yani akıllı para öyle yapıyor. Akıllı para öyle yaptığı için mesela şu an itibariyle şunu söyleyeyim. Geçmişe mazi diyoruz ama şu an ne bir Onu konuşacak olursak. Ee, ben de yarısından fazlası zaten Bitcoin ve Ethereum'da şu anda. Ee, şu an yaptığım bir şey aslında biraz çok iyi yapamıyorum maalesef. Çok zaman olmuyor ama ee, şeyi takip etmek. Akıllı para ilk boğa sinyallerini aldığı zaman nerelere giriyor? Ona bakıyorum çünkü işte mesela şimdi buradan bir sert bir düşüş yaşıyorsa bitcoin tekrar böyle diplere falan gelse tekrar bir sonraki boğada kimlerin çıkacağını az çok kestirebiliyoruz böylece böyle bir ön, öncü depremler diyelim yani bir ön pre pumplar geliyor mesela bu metronom vardı o benim takibimdeydi hayvan gibi çıktı zaten çarpı iki yaptı böyle ufacık bir bitcoin kıpırlanmasında Hani buradan şunu anlıyoruz, ee, akıllı para buraya girecek ki girdi gerçi zaten. Yaptı, onun gibi birkaç tane proje oldu. E çünkü güzel de projeydi. Ee, ya güzel projeler içerisinden ben bu dediklerimi, hani benim kendime göre kafamda atıyorum belli bir bazı coinler var, alınabilir gibi düşündüm Onların içerisinde sadece benim güzel diye düşünmem yetmiyor tabii ki. Akıllı paranın ne düşündüğü de çok önemli, onlara da bakmak lazım. Onlar acaba bitcoin biraz düzeldiği zaman hangisine giriyorlar? Sert giriş hangisinde oluyor? Onlara bakmak ee, Bir de şunu biraz açabilir miyiz Bizdim Akıllı para diyerek neyi kastediyorsun? Bence çoğu insan merak ediyoruz. Akıllı para diye bir şey var. Bence. Adamlar akıllı. <gülüyor> yani şimdi adamlar akıllı <gülüyor> olduğu için. Zaten en çok parayı yönetenler onlar. Hani paranın şeysi onlar da asıl büyük para. Bu adamlar e, yani boğa sezonunun işte pik zamanlarında satıp fiyatı Bitcoin'e geçmiş insanlar. E, boğa sezonu başlayınca da güzel kazanır, <gülüyor> alt kazanılır. Ve güzel kazanacaklar. Ya böyle bir grup belli bir insan değil de yani bu bir kolektif zeka gibi düşünebiliriz. Ama böyle bir şey var. Daha çok Abba'nın da Rabarba yazdığı gibi işte profesyonel yatırım fonlarının yönettiği para olarak da görebiliriz aslında değil mi? Onlar da bu işin içinde tabii ki ama sadece onlar değil. Yani akıllı insanlar tarafından yönetilen para diyelim. Yani onlar da fena değil ama normal bir insan insanlarla. Nasıl? Ya mesela Bytecoin akıllı paranın girdiği, gireceği bir coin değil. Mesela şöyle bir şey yok. Bu adayken atıyorum siz KuCoin'den bir altcoin aldınız. HODL, bu akıllı paranın yapacağı bir şey değil. Öyle bir şey değil bu. Ya da X coin ya da Z coin hiç fark etmez. Akıllı para öyle şeyler yapmıyor. Çünkü biliyor onun e, ay sezonunda ne kadar darbe yiyeceğini biliyor. Şimdi sen çarpı 10 yapmış bir coin alıyorsun. boğa sezonunda sonra diyorsun ki bunun geleceği var inanıyorum. Böyle bir şey yok. Akıllı para öyle bir şey yapmıyor. Çünkü bir yere gittiği yok o koyun. Çünkü hiçbirisinin bir ürünü yok. Şöyle bir şey olur. E, hazır, hali hazırda bir e, talebi olur coin'e. Fiziksel bir talep olur. Fiziksel talep nasıl olur? İşleyen bir mekanizma vardır ve gerçekten bu coin'e ihtiyaç vardır senin servis aldığın için. Hiçbir coin bunu yapmıyor şu anda. Yok yani hiçbir coin yok. Nedir? E, mesela atıyorum çok milyonlarca insanın e, her gün zamanını geçirdiği bir sosyal medya platformu tarzında bir coin yok. E çünkü öyle bir coin olsa reklam vermek için insanlar mecbur bunu alırlar. Reklam vermek isteyenler. Ve bunun bir diki didesi olur. Onun fiyatı zaten oturur. Çünkü onun fiyatını aslında Google de falan karşılaştırarak yaparsın. O yüzden o zaten boğaymış, ayıymış etkilenmez. Ama şu andaki coin'lerin hepsi etkileniyor. Çünkü hepsi şu anda spekülatif. Ve bir boğadan bir ayıdan sonra tekrar boğaya geçerken... 6 ay da olabilir o süre, üç yılda olabilir. Yani adamın acelesi yok. O sıraya kadar da bir sürü aynı konseptli coin de çıkabilir. O yüzden e, Bytecoin dedim mesela. Bytecoin zaten düz coin diyeyim. Mesela öyle bir kalıba sokuyorum. Şimdi düz coin'ler var. Bir de e, utility tokenlar var. Yani utility tokenlar var, platformlar var falan diyeceğim. Yani sadece Bitcoin'in e, yaptığı şeyi yap, yapan coinler. Yani value transfer dediğiniz şeyi yapan coinler. Mesela Bytecoin. Ya, Bytecoin bunu yapıyor. İşte bir de üzerine privacy rızalı var. Değişik bir algoritma ile vesaire. Yok. Akıllı parayla hiç alakası yok. Onun. O çok spekülatif de Aslında bir anlamda pump and dump coin olduğu için de o. Akıllı paradan ziyade. Piyasanın biraz da problemi şey herhalde. Çok spekülatif olarak yaklaşılması. Büyük sermayenin hala spekülü evet, olarak Zaten çalışıyor. bu arada ayı piyasasında yani akıllı para yoktu. Ayı piyasasında akıllı para yoktu. Onu söyleyeyim. Yani değerlenmeler şu an yani bu ayı piyasasındaki değerlenmeler ya da değer kaybetmeler Aa, akıllı para tasarrufu dışında olan şeyler. Zaten tek tük Bitcoin değerlendiğini görüyorsunuz. Onun da sebepleri işte atıyorum, Binance kendisi satın alıyor. Sonra kendisinden isteyeceğini bildiği için bir yüksek bir adı satabileceğini bildiği gibi şeyler oluyor. O zaman şöyle bir sonuç çıkabilir miyiz? Yani piyasada ne zaman ki akıllı paranın e, üstünlüğü olur spekülatif paraya göre? Bir de karşı sınıf belirleyeyim spekülatif para diyeyim ona da. Ne zaman akıllı paranın üstünlüğü olur? Artık e, proje olan e, belli bir yani utility token dediğimiz belli bir amaca yönelik olan ve daha çok reel ekonomiyle entegre olabilecek kripto paraların değerin artması beklenir diyebilir miyiz? E şimdi şöyle de şöyle de diyebiliriz. Anladım sorunu. Ben biraz daha şöyle diyorum. Boşab şey ayıp yasasında sadece akılsız paralar diyelim ortamda. O ya da orada tamamen fikir, tamamen spekülatif. Evet, evet tamamen akılsız demek yanlış olur ama yani akıllı para yok diyelim daha doğrusu. Oraya şey diyeyim. Normal insan loop Oraya... parası var, amatör para var diyelim. Boğa piyasasında hem akıllı para var hem amatör para var. İkisi birden var. Yani coinlerin bazıları e, akıllı para tarafından pompalanır, bazıları e, acemi para tarafından. Ama ikisi de işte yani beraber coexist olabilen şeyler bunlar. ayı piyasasında sadece acemi parayı görüyoruz. Yani ne oluyor? Z klasik pompalanıyor, Yok hex pompalanıyor, Neymiş? Bitcoin, Bitcoin private Card evet. fork yapıyormuş da bilmem neymişti. Yani bunu akıllı para almaz ki. O zaman şey çıkıyor. Piyasadan akıllı para çıkınca biz bu aya dönüyoruz. Yok. Piyasadan akıllı para çıkınca ayıya dönüyoruz. Çünkü çok büyük para çıkıyor. çıkıyor. <gülüyor> para pardon çıkıyor pardon. Zaten. Pardon. Yanlış söyledim. Ayıya dönüyoruz. Özür dilerim. Yanlış söyledim. Piyasadan evet. akıllı para çıkınca olay tamamen ayıya dönüyor. Tamamen ayıya dönüyor. Tamamen o durumdayız biz. Peki şey için ne düşünüyorsun? Ee, buradan güzel bir şey kaladık. Yani ben mesela bir şey düşünüyorum. Ne zaman ki kripto paralar real ekonomiyle artık entegre olur o zaman mesela e, Bitcoin'in hükümdarlığı belki daha e, azalabilir. Belki sönebilir. Mesela Ethereum'un smart adlarının gelişim Zaten nedeniyle. Evet. evet. Yani o konuda düşüncelerim açık. Zaten hani e, konuşmanın başında söylediğim gibi Geç girmemin sebebi sürekli bitcoin'in şeyinin %90 olması, dominansının. Yani hala <gülüyor> bir şey olmadığı için. Yani oradan onu anlayabiliyorsun yani %90'sa bitcoin'in demek ki piyasada doğru düzgün coin yok. Yani i̇yi bir coin olsaydı zaten %90 olmazdı. Ee, şimdi benim düşüncem uzun vadede zaten dominansın %5'in altına düşmesi. %5. Evet. %5'in altına düşmesini bekliyorum. Bunu da şöyle bir mantıkla söylüyorum. Mesela dünyadaki altın dominansı yüzde beşin altındadır. Yani altın aslında bitcoin'i temsil, Bitcoin altını temsil eder. Niye? Yani altın da sadece e, şey insanlar tarafından kabul edildiği için değer olan bir değer. Yoksa e, fiziksel olarak e, böyle bir ihtiyaç olduğu için değil. Tamam, bir kullanım alanları var ama o, onu değerli yapan bu değil tabii ki. Ee, mesela şu anda dünyadaki e, şirket hisselerini topla, e, finansal derivatörleri topla. Bunlar atıyorum 400 trilyon dolar eder, e, altın eder 8 trilyon dolar. E, gelecekte de coin piyasasında benzer bir dağılım göreceğiz. Bitcoin olur işte %5'in altına iner dominansı, geri kalanlar %95'i oluşturur diye düşünüyorum. Kullanım alanı olan bir şeyin değeri e, fazla fazla olur yani ana fikirde. Yani mesela şu anda ne var? İşte Facebook'un hisseleri ne kadar? 500 milyar dolar mı? 200 milyar dolar mı mesela? E niye? Hani sadece bir aplikasyon olsaydı, hiç kullanıcısı olmasaydı, adam yeni bir aplikasyon yapmış, hiç kullanıcısı yok. Niye 200 milyar dolar etmezdi tabii ki. Bunun böyle olmasının sebebi dünyada bir buçuk, iki milyar insanın Facebook kullanıyor olması. Talep yarattığı için fiyatları da doğal olarak artıyor değil mi? Yani adaptasyonu yakaladığı zaman zaten ee, olur. Yani teknolojinin sırf kendisi değil, adaptasyon çok önemli. Zaten kripto paralara geldiğimiz zaman kripto paranın olayı zaten teknoloji değil. Yani blockchain teknolojisi falan böyle bir laf var. Şimdi uğul görünmek isteyen bazı e, mesela toplumun elit kesimi diyelim e, şey yapıyorlar. Şöyle bir şey öğrenmişler birbirlerinden. Blockchain'in yıkıcı teknolojisi durdurulamaz. <gülüyor> Geldi kafası ben. Bu kafası hoş geldin. Ee... Hoş bulduk arkadaşlar. Dinliyorum bayağıdır ya buradaydım. Hoş geldin. Adamdan kurtulamıyorum. Gölgem gibi geziyorum. Bizim için harika bir şey burada olması, tabii senin için gölge olarak da tanımlanabilir de bizim için çok güzel. <gülüyor> Estağfurullah hocam Baktım <gülüyor> baktım bir yere yayına gidiyormuş. İşte dedim şimdi bu orada şekil mekil yapar millete. Ben gideyim de dedim birazcık şey yapayım. Harika harika. Bay bayıldık şu anda konu yani. Bu, bu arada programın açılışında zaten senden bahsettim ben de. Harbi mi? <gülüyor> dedim ki ya arkadaşlar dedim siz beni buraya çağırdınız da şimdi paralı grup falansınızdır bilmem nedir durduk yere koyun kafasını nazar işitiriz falan dedim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen Valla ben bilmem bu adamlar iki gün sonra açarlarsa şey falan yani direktlerin derim wisdom shillemişti bunlara. Ha yani ben dedim şimdi ya ben böyle hiç böyle şeylere takılmıyorum. Aklıma bile gelmiyor yani şudur. Mesela birisiyle konuşuyorum koyun kafası şey diyor. Ya işte o adam bilmem ne neciydi, pompacıydı, şeyciydi. Bilmiyor musun sen? Bilmiyorum falan. Şimdi aklıma geldi gruba girerken. Hiç Neyse aldığının yarısını ateşlersin anlaşırız ya. Neyse <gülüyor> <gülüyor> kayda olmuyor bak coin kafası. Ondan sonra ya, sana karşılıklı olarak kullanırlar bak. Biz coin kafası ayrı bütçe ayırmıştık ama. Oradan, ondan mı bölüşeceksiniz? O ayrı o ayrı onu niye söylüyorsun? Dur adamın elindekini alacağız ya. Neyse o zaman havuz adam... yapalım da oradan paylaşalım. Biz de enkerle öyle çıkar. Havuz medyası <gülüyor> tabii. Neyse blockchain'in yıkıcı teknolojisi durdurulamaz diyorduk. Ha, ben, yok, tam, o değil. ben tam burada şu soruyu sorayım. Ee, blockchain devrim mi? Balon mu? Ya ben ee... şunu söyleyeyim. Ben onu söylemeye çalışıyordum işte. Tam oraya geleceğim. Şu adamların hani birbirlerinden öğrendiği cool görünmek için sürekli herkesin tekrar ettiği bir cümle var. O da şu. Ya olay bitcoin değil. Blockchain teknolojisine bakmak lazım falan. Arkasındaki teknoloji. Hani böyle söyleyince Olaydan anlıyormuş gibi görünüyor ya söyleyen adam. Sanki arkasındaki teknoloji çok tamam. saçmalığın ta kendisi bu. Bir kere olay arkadaki teknoloji falan hiç değil. O teknoloji hiç önemli bir teknoloji falan değil yani. Yani böyle 50 satırlık bir toplanız alakalı bir şey. Muhasebe defteri bakarsan. Ya aslında olayın kendisi direkt Bitcoin. Arkasındaki teknoloji falan değil. Neden Bitcoin? Çünkü bu bir teknolojik devrim falan değil. Ortada bir ortada olan teknoloji öyle öyle bir şey teknoloji değil. Bir teknolojisi, bir ışınlama teknolojisi, şu falan öyle bir şey değil. Normal yazılım ki bu yani bu dağıtık sistemler yani 1990'lı yıllardan beri var olan bir, bir şey yani. Bir işe yaramadığı için kullanılmadı bugüne kadar. Niye? Yani bir işe yaramamasına sayılıyor çok. Şahin ben var. bakabilir misin? Çok ses geliyor birisinden ya. Yani bugüne hallettik, kadar var bir sebebi. Bu teknolojiler var olmasına rağmen. Madem bu kadar iyi bir teknolojiydi bugüne kadar niye kullanmadılar? Vardı zaten. Kullanmanın bir anlamı yoktu çünkü öyle iyi bir teknoloji değildi. Çünkü ne işine yarıyor senin? Yani mesela sen Amazon Web Service'den çok iyi serving, e, host serving e, hosting servisi alabiliyorsun. Sen bunu blockchain üzerinden yaparsan aslında kaliteyi düşürürsün. Yani teknolojinin kendisi değil. Olayın kendisi aslında... <gülüyor> Ama bir dakika bir dakika. Yani 2009'dan önce bu Nagamotron'un makalesinden önce blockchain'in e, kullanılabildiğini söylüyorsun? Yani kullanılabildiğini mi söylüyorsun? Tabi tabi zaten vardı bu konsept olarak. Merkle root dediğimiz şey zaten bu. Aslında adamlar bunun e, konsept olarak yapmışlar zaten, var Bir şöyle bir şey de söyleniyor. Adamın sadece yaptığı şey Nakamoto'nun bunu bir para yani bunun üzerine bir coin yapması, hani coin transferi yapması, bir ödül vermesi. Bir sonra dediğim şey vardı zaten mesela. Yani bu dağıtık sistemler, merkezi sistemler vardı zaten. Bir de şöyle bir şey var, onun hakkında ne düşünüyorsun? Bu Nagamoto'nun esasen blockchain'e getirdiği ya da bu dağıtık sistemlere getirdiği e, yazılımcı arkadaşlar daha bilir. Byzantin pro problemi var. Galiba ona bir çözüm sunmuş. Aslında da bir çözümü, %100 bir çözümü pek e, sun... Çünkü Byzantin fault to tolerant derler. Yani aslında tolerans oluyor sadece. Kimsiniz? Yani o bir toleranslandırma dediğimiz şey var. Kesinlikle kesinlikle yüz çözülen bir şey yok ortada bununla ilgili. Bu hala bir sorun ha, e, Peki şey mi? E, bu makaleyle bu çözüme en yakın sandığı durum mu? Oldu yok ya? hocam onunla alakası yok. Ya ondan çok daha ileri şu anda yapılıyor da. Sorun o değil. Şey mevzu o değil. Mevzu bu adamın bunun bir para birimi olarak öne sürmesi. Yani kimsenin aklına gelmeyen bir şey. Çünkü hani insanın aklına şey gelmez ki bu. Olan bunun para yapsan kimin ne işine yarardır. Ama bu adam bir şey diyor. Ya kardeşim sanki altın neyin kimin işine yarıyordu ki diyor. Önemli olan çünkü işin tarihine baktığın zaman gerçekten tarihe git, 5000 yıl önceye git insanların takas aracı olarak kullandığı şeylerin kendileri başına ifade ettiği bir değer yok. Tek şeyleri şu. Aslında bir senet sistemi gibi. Nedir mesela sen birisinden elma alıyorsun. İşte sen de atıyorum portakal üreticisin ama. E, takas e, yapabilirsin ama o adam portakala ihtiyacı yoksa şey yapıyorsun. Ona böyle bir şu anda ihtiyacım yok diyor adam senden. Diyor ki şu andan senden portakala ihtiyacım yok ama bana onun yerine e, bir senet gibi bir şey verebilirsin. Yani öyle bir şey ver ki kopyalanılmasın. Nedir işte adam gidiyor işte inci getiriyor mesela. De, çünkü onu bulamazsın onu başka bir yerde falan gibi düşün. Ya da fil dişi falan getiriyor. Kendi kendine kopyalamayacağı bir şey. Hani o onu temsil ediyor. Parayı temsil eden bir şey koyuyorlar. Ve bir süre insanlar bunları ticaretini yapıyor. Tabii bunlar çok uniform olmadığı için, boyu bilmem nesi değil, kalitesi değiştiği için en son altını keşfediyorlar ki altın hani gramıyla tartıyor, neyse olur falan. Millet de kafasına göre bir yerden çıkarıp getiremediği için, şişiremediği için mesela bir kapalı ekonomi düşün, işte Hamur abinin Babilonyasında mesela adamlar bunu işte kanunları bir diyorlar, şu iki gram şu şuna bedel, işte bir ceza işlersen bunun bedeli şu kadar altındır falan gibisinden aslında olay bu sadece bir şeyleri ölçebilmek yani. yani bunu bildiği için adam felsefi olarak olabilir olduğun için bunu propoz ediyor ve gerçekten de oluyor yavaş yavaş hani ilk başta patlıyor olmaz insanların e, kabullenmesiyle olabilecek bir şey insanlar da bu şekilde kabullenecek zaten çünkü diğer e, işte fiyat veya diğer alternatiflerine göre bir sürü avantajı var yatsınamaz bir şekilde aslında demek istediğim şu olay teknoloji değil tam tersi o hani, e, çok bilmiş görünmek için bu cümleyi sarf edenler aslında çok saçma bir şey söylüyorlar. Olay teknoloji değil. Olay aslında ekonomik bir devrim. Peki şunu nasıl açıklayacağız? Ee, aslında makalede Bitcoin Bitcoin sistemi içindeki bir ödeme aracı. Bir para birimi. Yani Bitcoin o ödeme sistemin dışında hala bir değeri yoktu o makaleye göre. İnsanların e, bu sistemin adaptasyonu nasıl açıklanabilir? Sistem herkez açık. Yani, yani şöyle mesela 2009'da bir sene oturup ya Bitcoin diye bir şey var. Mantığı da fena değil. Teknolojisi de gayet e, makul görünüyor. Biz sen de bunu şimdi kazmaya başlayalım. Bu ileride değendir. Yani bu iş böyle başlamıştır. Evet öyle başlamıştır. Dediğim argümanda işte yani Satoshi'nin bunun bir değerli olabileceğini öngörmesinin sebebi de e, tarihte aslında hiçbir değeri olmayan şeylerin zamanlı değerlenmesinden dolayı. Yani aslında bir takas aracının ihtiyaç olmasından dolayı ve bu takas aracının aslında kendi başına bir değeri ifade etmesine gerek yok. Ee, belli işte özellikler. Mesela lale devrinden bahsediyoruz. Lale devrindeki lale soğanları neden patladı? Çünkü lale bayatlayan bir şey. Yani sırf bu bile e, onu e, bir store of value yapmasını engel. Yani altın niye oldu? Çünkü altın paslanmıyordu. Aslında biz demir, çelik vesaire de kullanabilirdik. Yani orada birkaç tane problem var. Onların sayısı, şeyi çok fazla. Yani bir ödeme aracı olarak yapmak için onu bir ton demir, çelik vermen lazım adama. Taşınması zor. Sen bir yerden bir yere gidiyorsun ticaret için. Böyle küçük bir şeye sığması lazım. Hafif olması lazım. Yani öyle olması için de az bulunan bir şey olması lazım. Nedir? Altındır. Yani paslanmaması lazım. Paslanmıyor zaten. Senin işini görüyor. Bunun benzeri bir şeyi bulabiliyorsan o da ödeme aracı olur. İkinci zaman... bir özelliği de e, sahtesinin e, gerçeğiyle ayrıştırılabilir olması. Altının işte renginden dolayı çok uniktir. Yani mesela diğer metallerin rengi birbirine benzer. Bununki pek benzemez. O yüzden çat diye gözünle mesela gözünle de anlayabiliyorsun altını. Gidip böyle e, kromatografi falan yapmana gerek kalmıyor. Ya yani bu tip Açık. özelliklerden dolayı. Aynı şeyleri bitcoin de yapıyor. Yani sen indirsin bitcoin cüzdanı. Para oraya geliyorsa geliyordur. Doğrudur o bitcoin. Gerçektir yani. Yoksa değildir. Ee, peki şuna ne dersin? Ee, altının da o zaman şöyle problemi problem vardı, bölünemiyor, bölünemezlik problemi vardı. Ya da bölünemezlikteki, bölünüyor ya. Ya da şöyle, bölünebilirlikteki e, çıkartılan fiyat paraya göre o dönemki e, ne derler? E, şey para, metal paraya göre daha problemliydi. Daha sonra metal paralar çıktıktan sonra o bölünebilirlik problemi de aşıldı. E, para biraz evrim geçirmiş oldu yani. Şimdi Bitcoin'i de İlgesiz. bu açıdan değerlendirirsek işte mobilitesinin olması düşük maliyetli gönderilmesi biraz sanki altın gibi emtia değil de daha çok currency olma yani bir fiyat para olma yolunda gider mi? Ya fiyat paraların mantığı aslında biraz şu. Hani devletler kontrol ediyor falan. Zaten bizde de öyle kripto paralar var. Stable currency dediğimiz fiyatı değişmeyen, satın alma gücü değişmeyen bir şey olması fiyat paranın onu aslında farklı bir kategoriye koyuyor. Yani o yüzden aslında currency diyemeyiz bitcoin'e. Bence currency değil. Çünkü currency biraz şey, ticaret yapıyorsun mesela. Yani sen bir şey alıyorsun, onu aramalı alıyorsun, onu son mala getiriyorsun, satıyorsun. Senin orada fiyat oynaması olmaması lazım. Etkilenmemesi lazım. Stable olması lazım. Bunu merkez bankaları sağlar normalde. Bitcoin'de öyle bir şey yok. Ve bitcoin altına daha çok benziyor. Fiyat olarak spekülasyonu açık. Yani currency değil aslında emtia. Ama ticarette sen emtia da kullanabilirsin ki. Yani altınla da satabilirsin petrolü. Dolarla da satabilirsin. Evet orası aynı öyle. Altınla da satabilirsin dolarla satabilirsin ama doların hegemonyası olduğu için şu anda dünya ticaretini genelde kabul görmüş olan dolar fiyatları. Altın bu konuda dolara göre biraz yetersiz kalır. Benim biraz da teorim şu, yani Bitcoin kendini currency'lerin zorluklarına, yani bugünkü zorluklarına göre birçok kolaylık getiriyor. İşte mobilite gibi, aktarım gibi, güvenillik gibi. Belki şu anki emtia statüsü Bitcoin dışındaki başka bir kripto parayla currency'ye dönerek hem yeni bir fiyat parada evrim olur, hem de Bitcoin'in belki tahtından edilme ihtimali ortaya çıkar. Nasıl olacak dedin onu? Yani şunu demek istedim. Ee, buradaki problem şu, ee, kripto paraların körünsü olmasındaki problem işin içinde devletlerin olması. Devletler şu anda kendi hegemonyasının altında olan fiyat paraların önüne bir kripto paranın geçmesini istemez. Bu yüzden de e, belki devletlerle kripto paraların bir dönemde kesiştiği, ortaklaştığı bir yer olması lazım. İşte belki bir devletin, mesela bunu Rusya'dan biliyoruz. Venezuela şu an petrol yaptı. Venezuela çok aykırı bir örnek gerçi de. İşte Rusya'da çalışmalar olduğunu biliyoruz kendi kripto paraları için. Belki devletler kendi kripto paralarını çıkartırken veya çıkarttıktan sonra mesela bitcoin biraz da altın benzeri emtia görüşünden ziyade artık kripto paralar currency'ye doğru kaymaya da başlayabilir. Bunu demek istiyorum. Mesela şey teorisi var. Belki duymuşsunuzdur. İşte Merkez Bankası'nın e, IMF'nin daha doğrusu kendi para birimi SDR'si var. E, çeşitli ülkelerin para birimlerinden ağırlıklandırış ortalamayla hesaplanan bir değeri var. İşte bunun evet. kripto para şekline çevrilerek e, ortak bir kripto para çıkarması ve bunun kullanılmaya başlaması gibi bir teori var. Bunu komple teorisi de denebilir de e, ama çok da mantıksız değil. Belki ülkeler kripto paralarla bir yerde buluşurlar diye düşünüyorum. O şöyle olur. Benim düşüncem. Bir kere şunu e, anlamak lazım. Fiyat paralarının arkasında fiyat parayı fiyat para yapan, onun kullanılmasını sağlayan şey devletler. Devletler, e, hatta devletleri, devletleri de, e, devletlerin hangi gücü diyelim? Devletlerin aslında e, orduya sahip olabilmesi özelliği. Yani kollu güçleridir, polisidir, hakimidir, savcısıdır. Bu bir güç merkezi. Ya o da sana zorla ne istiyorsa onu kullandırır zaten. Vergiyi de alıyor zaten. Onu da zorla alıyor. Kimse öyle, öyle... bağış anlamında vermiyor. Zaten yani. kritik nokta bu. Sosyal hizmetlerin ve vergilerin kendi parasıyla alması. Mesela bence Venezuela burada güzel bir örnek. Yanlış hatırlamıyorsam son açıklamalarında Petro dışında kendi çıkardıkları para dışında işte Ethereum ve benzeri kripto paralarla da sosyal hizmetlerin ödenebileceğini ve vergilerin kabul edileceğini söylediler. olacaktır Ama yani Mesela güzel, güzel, bir güzel bir laboratuvar çalışması bence. Ya Venezuela hocam işin iç tarafı biraz farklı Venezuela'da. Venezuela'yı hiç karıştırmayalım bence. O tamamen bir payyaço rejimi. Ee, yani... Ol isikem koyun. Öyle söyelim sana. Hayır tamamen katı <gülüyor> şey, katılmıyorum. Tamamen katılıyorum. Petro koyunun Venezuela'daki durumun işte oradaki yüzde binlere varan enflasyonun tamamen katılıyorum. Oradaki petro koyunun bir proje olduğunu ve başarısız olacağı ihtimalle de katılıyorum ama şu güzel. Yani bunu bir gerçek bir fiyat para kesinlikle. Yani kesinlikle. Bir fiyat para. Bir fiyat onların var. ürettiği. Evet onların ürettiği bir fiyat para. Yani normal bizim. Krizi Bankadaki da hesabımız da. nasıl sayılardan oluşuyorsa, kağıt olarak olsa olaylaşmış. Evet. Ise o da şey. Daha evet. kendi, kendi, kendi de... para birimleri Bolivianos Bolivianos miydı? Tam hatırlayamıyorum. Bolivar. Bolivar, Bolivar. Aşırı değersizleşti. Yani artık sokaklarda çanta falan yapıyorlar. BBC'nin videolarında falan görüyoruz. İşte bundan biraz kaçış için. Oradaki siyasi istikrar, istikrarsızlık da çok kötü zaten. Ama şey olarak yani bir deney olarak en azından bunu görmemiz açısından Güzel bir tecrübe olacak bence. Bence kötü bir tecrübe olacak. <gülüyor> yani kötü bir örnek. Venezuela kötü bir örnek. Yok bence başarısızlıkla olması da kötü bir örnek değil. Yani bunu ilk bir defa olabilir ama ya. Amerika ya da Türkiye ya da diğer ülkeler yapabilir. Ee, şöyle yapabilir. Vergiyi bu parayla alabilir. Yani Amerika'da mesela vergileri ister dolarla ister bu parayla ödüyor dediğin zaman. Kütüksü parayla ödediğin zaman. Şey olabilir. Yani aslında devlet tahvili gibi bir şey oluyor biraz ee, çalışabilir ama bunların hepsi hepsi yani Bitcoin ve diğer merkezli paraları kıyaslanamaz şeyler yani onlar çünkü her zaman merkez Çin de yapmaya çalışıyor ama bunlar aslında merkezli paralar olacak yani parayı kimin tuttuğunu bilecekler böyle privacy coinler gibi şeyler olmayacak böyle olduğu zaman yani devlet sürekli kontrol etmek istiyor bireyler de sürekli kontrolden kaçmak için yollara başvuruyor. Kontrollerdor Ama... olduğu zaman, evet tarama evet. Bizden bunlar senden gelmedi mi bu sesler? Ben senden geliyorum. Yok, benden, benden gelmiyor. Çocuk o kadar büyümedi. Türkçe de Yok belki. yok ben hallettim. Bizim argy ekibi çalışıyor ya. Argy ekibi iyi çalışmış. Baya kalabalıklar onlar. Ofisler şu an. <gülüyor> <gülüyor> bugün, bugün sen geliyorsun diye fazla mesaj yazdık onu. <gülüyor> Hocam siz <gülüyor> e, bir tane coin çıkarın da var ya O maaşla dağıtın ekibi paraları da, Vallahi de. sen söyledin böyle bir planımız var Yakında da artık sen söylemiş oldun Beklamını sen evet, yaptın evet. Yani. Çıkarın ucuz Waves platformunda çıkarabilirsiniz mesela gayet kolay Olabilir Biz Ethereum ERC20 falan düşünüyorduk da Artık bunu da değerlendirelim Coin Bu kafasına doğru. da ödemeyi Onun üzerinden yapacaktık öyle anlaştık Coin kafası kolay kolay Beğenmez ya o parayı Artık orta noktada bir yerde bulacağız. Yani öyle beleşe advisor'lık yapmayız neticede. <gülüyor> Bana laf sokuyor. <gülüyor> Abi vallahi şu an tanıdık bir sen varsın. Başka laf sokacak adam yok burada. Çok <gülüyor> <gülüyor> ayıp ediyor. Yalnız bu adama yetki vermeyin kanalda moderatörlük falan. Bütün kanalların ismini değişti. Ayıp ediyorsun. Ayıp. Arkadaşlar bir adama gerçek yüzünü görmek için yetki verin. <gülüyor> Biz de gördük verdik. <gülüyor> adam bizim kanalın adını kafası oğulları belli oğulları yaptı ya abi adamlar bana yetki verdi dediler ki gerçek yüzünü görmek için yetki vereceğim. dedim öyle mi dedim gelin bakayım iki gün sonra kanala gittim hala görmemiş ama hiçbir kanalın adı öyle duruyor gördük de şey yapmak istemedik Senin <gülüyor> e... evet seni bozmak istemedik misafir perveriz <gülüyor> biz Eyvallah. Bu, Eyvallah. Arada, bu arada bizim e, grupta da sorular geliyor. Onları da sorayım. Arada kaynamasın. Bayağı şey oldu. Önceden konuştuk falan. Millet yani çok ilgilenmiyor zaten kripto paranın şimdi felsefesiyle bilmem nesiyle. Bence de fazla devine girdik. Ya bize para Aa, Nasıl yani. ilgilenmiyor abi? Öyle bir şey yok ya. Ben katılmıyorum. Adabı vardır kriptonun. Önce, önce temelden kripto. başlamız. Tabii. Önce temelden başlarsın. Kiminle alıp kiminle sattığını bileceğim falan. Satışı Hayır. Satışı. Satışı. Sizin mesela kendi kanallarınızda çok fazla dinleyici var. Sizin şöyle bir izlenimiz var mı? Dinlemeye gelenler bu işin felsefesine mi? Yoksa ulan şimdi bugün bir şey söyle bir kripto <gülüyor> fotoğrafı zaten... derler, onu alırız o yardım ben, ben var. Ben söyleyeyim, yardım biz Bizdum'un kanalına <gülüyor> biz Bizdum'un kanalına sadece boş yapmak için gidiyoruz. <gülüyor> Eğer sadece öyle gidiyorsanız bence en güzel sohbet o. Öyle zaten abi. En güzeli. Ya tabii. O coin kafası öyle. Yani çoğunluk. Evet. <gülüyor> ya boş yapmaya geliyor. Doğru. Boş yapmaya gelenler vardır. Bir anket yapalım. Kaç kişi boş yapmaya geliyor. Kaç kişi gem duymaya geliyor. Kaç kişi Arkadaşlar onları bırakın. Geceleri yayına girin tamam mı? Hiçbir şey demeyin. Sesinizi çıkartmayın. Sadece yayına girin. Bırakın anket falan. Evet. Biz de bunlardan kendimize tecrübe çıkartıyoruz. O zaman biz de işte duyurularımızda falan boş yapmak için güzel başlıklar seçiyoruz. Evet abi. Evet. Olay bu. Bak, Executioner Tabii. demiş ki Wisdom bizi iki gün önce seyyesi alın. 50 BTC'den satarsınız der gibi bir bilgelik bekliyoruz ama nerede? Yemişiz teknolojiyi diyor. <gülüyor> i̇şte de, dinleyicilere dinleyicilere lazım olan, olan bilgiler, lazım. bilgiler bunlar. Aynen. Dinleyicilere lazım olan bilgiler. Ben Twitter'dan, yani... ben Twitter'dan duyur yaparken önce şey dedim. Ya işte öyle bilgiler vereceğiz ki işte yarın çarpon yapacak coinler falan filan. Sonra daha önce hiç tanışmadığım için ya ayıp olmasın şimdi yanlış anlaları değil söylemedim bile. Aslında onu kısaca verdim ben başta. Hani ne dedim? Akıllı paranın girişi belli oluyor hangi coinlere girdiği. Bu şu ıı, bitcoin ıı, geçen işte 5800'lerine 6300'ü sektiği zaman hangi altcoin'lere pompaladılar? Onlara bir bakarsanız oradan geleceğin şeyini alabilirsiniz aslında. Sinyallerini alabilirsiniz. Evet, o çok Yani gidip eski coin'lere girmeyecekler ki girmediler gördüğünüz gibi. Sen inceledin mi? Ripple'ı Ripple her zaman bir pump diyorlar kesin. Bak mesela metronomla duck bayağı bir pump iki tane hani benim takip ettiğim coin'lerden olduğu için diyor. Onun dışında da var. Sen, sen şeyden bahsediyorsun muadillerini hani muadillerin yenisini bulup da girmekten bahsediyorsun. Ya akıllı paranın nereye girdiğinden bahsediyorum. Ben ayrıştırma eski coin de olabilir ama adamların girdiği coinleri söylüyorum. Çarpı iki yaptı adam. Metronom sürekli çıkıyor. Çünkü piyanasa biraz düzelme. Işte akıllı para ne yapıyor? Bu gerçekten kurtarma sezonuna mı girdik? Trend döndü mü dediği zaman giriyor. Yani ne olur dönmediyse geri satarlar o ayrı mesele. İnşallah öyle olur <gülüyor> diyeceğim de şimdi. Hani şu açıdan öyle olur. Eğer adamlar satarlarsa bir sonrakinden önce bizi de alırız artık o trene bineriz. Belki. Peki sen nasıl, akıllı siz? paranın şu anki e, geliş çıkışı nasıl yorumluyorsun? Piyasa trendi yukarı dönebilir mi? Akıllı para da bilemez ki onu. Yani, onu tabii ki bilemez, bilemez ama yani şöyle bir izlenim edebilirsin işte sırayla pump olan coinler var. Ee, amiral gemileri arasında yani işte. Olan... Olayları sonra, onları hiç karıştırma sakın. İnsanlar bunları çok takılıyor göz önünde falan. Ya bu adam işte almış api kodlarını sırayla kendine coin satıyor. Çekiyor çıkıyor falan. Oradan onu bir mantık aramayın o işte. O adam sadece e, sell order'ı küçük or coin'lerin hepsini e, giriyor. Yani onun bir olayı yok. Tabii tabii. tabii. Küçük hacimli coin'lerin pumpını da yaptırıyorlar. Güzel güzel de. Ama onun dışında hakikaten e, yani bir aşağı doğru ciddi bir ayı dönemi yaşadık. Bu yukarı doğru kırılmış mıdır? Şeyi kastetmiyorum. BTC'nin işte, 7K'dan 19K'ya gittiği rally gibi bir şey kastetmiyorum. Tabii de yani en azından mesela 8K'ya doğru 7K'nın üzerini görebileceğimiz bir trend kırılmış mıdır? Yani... Onlar olur bence ya. Yani öyle bir balçalarlar olabilir. Ama biraz sanki uzun sürecek gibi yani. Ya ben bu sene sonuna doğru belki ne bileyim yine Christmas'a doğru falan belki sağlam bir hareket olur diye düşünüyorum. Peki... Mesela 6K'larla falan Bitcoin'in artık ya da 5900'lerde, 5700'lerde dip yaptığını düşünüyor musun? Olabilir. Bu arada Bilmiyorum. bu soruyu soruyorum da tabii buna kesinlikle evet dip yapmıştır. Hayır dip evet, yapmıştır. Bilmiyor, değil, atalım, zaten onlar da zaten deneme. Ama yani bir hareket gördükleri zaman giriyorlar bu olabilir diye. Ha yani Ne olur? Adam akıllı para. Stoplosunu koyar. Yani sonra da değilse de çıkar. Onun için bir şey fark etmiyor. Yani onlar için pek bir şey fark etmiyor neresidir, neresi değildir. Adamlar her türlü karını ediyor zaten. Tamam, spekulatik okuyorlar. Yani... Ee, ben sözünüzü bağlıla kesiyorum da bir arkadaşımızın güzel bir sorusu oldu. Ee, akıllı paranın hangi coin ile token'a girdiğini nasıl anlıyorsun? Ee, ve spesifik e, olarak bir coin ile token'a akıllı para giren takip ettiğin herhangi bir şey var mı? Evet. E, biraz önce söyledim mesela işte dedim metronom ve duck e, bunu gördük. Nasıl anlıyoruz? Bitcoin 5800'den işte 6300 yaptığı zamana bir bakın. Hani o hızlı yükseliş yaptığı zaman hangi coinler yüzde kaç çıktı ona bir bakın. O çok çıkan coinler e, akıllı paranın girdiği yaptığı, giriş yaptığı coinler oluyor. Adam çarpı iki yapmış mesela. Sürekli çıkmaya devam ediyor. Yani. Bir de tabii şey de var. Projenin kendisi güzel. Zaten hani takibinde olmasının sebebi o. Ben de takip ettiğim böyle projeler var. Ee, akıllı paranın girebileceğini düşündüğüm projeler. Ee, aklın yolu bir olan projeler. İyi. Bir de yani böyle bir tepki veriyorsa Bitcoin'in çıkmasına. E demek ki hani adamın gözünün önünde yani bu proje. Adamın yani bas butonuyla parmağın arasında iki santim var. Bunu görüyoruz. Evet, yorum için teşekkür ederiz. Ee, hazır konuya girmişken bir, bir sorum daha olacak. Pinlemiştik daha önce de. Ee, Sen Twitter'dan takip ettiğimiz kadarıyla gemleri de arada e, yakaladığının farkındayız. Ee, örneğin mesela Pundix. Tabii sorun Pundix ile ilgili olmayacak da bir token ya da coin'in e, gem olması için kriterleri neler? Biz bunu merak ediyoruz. Gem, ol gem olması için kriterler şu. Gem dediğin şey biraz gözden uzak olacak tabii ki. Binance'ta gem olmaz mesela. Gem neydirmiştir mesela? İşte nano daha bitgre eldeyken gemde mesela. Ee, neden gemde? Teknoloji olarak e, çok farklı ve üstündü. E, farklıydı. Masaya yeni bir şey getiriyordu. İşte anlık iletişim, e, ücretsiz iletişim gibi. Mesela IOTA da bunu yapıyor. IOTA ilk ondaki coin bu adam nerelerdeydi? 200 derde falandı market kapsır alamasında ya e, bu gem oluyor. Mesela bunun gibi coin'ler var. İşte şu anda mesela ICO fiyatının çok altında işlem gören coin'ler var. E, bunların bazıları hakikaten iyi, e, ama kimsenin pek bir haberi yok. Sadece indekste işlem görüyor. E bu da gem. Mesela bunlar da gem. İşte IOTX vardı mesela. Hani ben bunu e, ilk böyle Bilaksi diye garip bir <gülüyor> borsada çıkmıştı. Hatta dalga geçiyorduk. Bilal diye birisi yapmış herhalde bu siteyi falan diye. Bilaksi. <gülüyor> Ee, oradayken almıştık mesela. Çünkü gem tipi vardı. Niye? İşte iota gibi diyor. Ee, ama işte private e, özelliği var. Ya dedik bu gem'e benziyor mesela. Zaten bir hafta içerisinde bin ansa kadar girdi. Her yere girdi bütün. Orası da girdi birden. E, şu anda çok değerlerimiz çünkü ayıdayız ama e, onu bir pompalarlar mesela. Kesin pompalarlar diye düşünüyorum. Bir ara. Bu tip şeyler. Biraz muadillerine bakıyorsun muadillerinden daha üstün bir özelliği var mı? Market Cap olarak ne kadar düşük? Onlara bakıyoruz. Şimdi evet, geliyor. oyun kafası bak, seni rahat bıraktı. Kim? Coin kafası diyorum, rahat bıraktı, çıktı gitti bak. yorumunuzu ben ben sıradan Benim sorularında margin ya ama o biraz eski bir coin. Geçen BOA'da da vardı o. Yani çok coininde ICO fiyatının altında koyun coin çok. Yani sırf tek başına bir anlam ifade etmiyor. Öyle bir şey dersek yani 100 tane coin var ICO fiyatının altında şu an. Gen mesela iko fiyatının dörtte birine falan düştü herhalde. 56 saniyede iko bitiyor, kapan elinde kalıyor ama, ama. hadi ya yedi de birymiş. Maşallah, ben kaç aldım? 60 centken falan aldım herhalde ben o zaman. Ve hala, hala istikrarlı düşüyor. Abi o zaman ikolara girmeyelim piyasaya çıkmasını mı bekleyelim? Ha o da şöyle, ICO'ya ne zaman girilir ne zaman girilmez e geliyor olay. ICO'ya kesinlikle... Bu aralar e, ve ediyorsan portföyünün yüzde kaçında Arkadaşlar, BOA'dan çok para yapan insanlar ne yaptı? Sattılar, işte Ethereum'a falan döndüler mesela. Şimdi o parayla ICO'lara girdiler ama ICO'ların çıkış tarihi boğa bittikten çok sonra olacağı için sürekli değer kaybedeceği belliydi. E, ya O zamanlar piyasa iyiydi ama adamlar bunu öngöremedi tabii. Bütün o sıradaki ikoların hepsinin hardcap'ı çok çabuk oldu, Çok çabuk oldu. Çünkü para çoktu ortamda. herkes de para vardı. Onu da bir yere gömecek adam. Gömdüler. Sürekli hardcap'ları doldurdular. Sonra da düştü. Aslında şu anda ICO fiyatının altında olması çok normal. Her şey. Çok normal. Her şey çok fazla pahalıya satıldı çünkü. Bu çok normal bir durum. E bundan sonra ICO'ya ne zaman gelir? ICO'ya gireceksen de işte Boğa zamanında girmen lazım. Yine yani Boğa sezonunda ortaya çıkacak bir falan girmen lazım. Bunu da mesela şu anda girsen önümüz Boğa ise mantıklı da değilse değil mesela. Onu da bilemiyoruz. Ama korkunç... burada, yani... burada şeyden fark etmiyor değil mi? Eğer Boğa şeydeysek, yani e, ne kadar işte teknolojisi güzel, ekibi güzel olsa da İKO'nun ona yatırım yapmak biraz işte olabilir. Evet. Mesela üniversite sormuş arkadaş. Üniversitede şöyle bir şey oldu. Ee, adamlar e, şeyde sattılar. ICO'yu e, boğadan önce yaptılar. Ama tokenleri boğadan sonra verdiler. Yani araya böyle bir, bir buçuk iki ay falan girdi. Adam orada bütün değerlenmesini ağzına sıçtı. Yani Ulan ICO bitince verseydin dandik bir Ethereum token ver gönder bizi yani. Biz onu satarız. Ee, değerlenir coin'i. Şimdi adamlar bir buçuk iki ay beklediler. Yok mainnet yapacağız falan. Sonra yapamadılar. Bari token verelim falan dediler. Ya adam ICO'dan hemen sonra efendi gibi verseydi o oradan çarpı yirmisini çok rahat yapacaktı. Biz de satacaktık mesela. E ne oldu? Adamlar verdi gitti artık boğa bitmiş ondan sonra verdi. E işte yani hala ICO fiyatında şu anda koyun gerçi zararda değiliz ama eğer onu zamanda verse. Yani mesela ben şuna bakarım işte. Atıyorum boğanın başındayız. Sinyallerini geldi. Bir güzel ICO var. ...son günleri işte bitmek üzere... ...ya da güzel hemen bitecek diye düşünün... ...artı kapı hemen olacak gibi düşünüyorsun... ...ve adamlar biter bitmez tokenleri dağıtacaklarını söylüyorlar. Girersin alırsın. Ondan sonra yapar çarpı onlu ...çarpı 20'sine girer girmez... ...olur o. Ama şeyi de... ...iyi lazım gerçekten... ...bekletmeyecekler verecekler mi o token her neyse. Bunun örnekleri çok oldu maalesef. Her, her proje... Çok iyi yönetiyor. Hatta ya çok kötü yönetiyor. Yani 10 tane crypto projesi varsa işlerinden bir tanesi e, piyasayı iyi anlıyor ve okuyor. Diğerleri bilmiyor. Yani ICO yapanların çoğu gerçekten piyasadan anlamıyorlar. Çoğu adam zaten dışarıdan gelmiş. E, piyasayla ilgili bir, bir şey yok. Adam girişimci. E, zaten piyasadan anlayan bir adam olsa e, <gülüyor> zaten parasına para katmıştı. Yani adam bu işe bile girmezdi belki. Adamlar normal kripto işine böyle çoğu inanmıyor bile kripto piyasasına. Sadece para var diye geliyorlar. Eski finansçılar, eski müteahhitler, şunlar bunlar geliyorlar coin yapıyorlar bilmem e Zaten advisor'ları da bir şey anlamıyor. Advisor'larını çünkü <gülüyor> adam şöyle zannediyor. Diyor ki atıyorum kripto wisdom'ı advisor'ına koyacağım ya adam anonim diyor. Kim ne yapsın bunu falan hani kimdir nedir kim bilmez falan. Ben diyor işte eski Goldman Sachs'ın finans müdürünü koy etiketi yeter falan. Ee, şimdi o öyle yapıyor. İyi de Goldman Sachs'ın finans müdürü sana hiçbir konuda yardımcı olamaz ki senin ilk o projende. İşte yani mesela, mesela ben, ben olmaz. Yani takipçi sayısı da değil. Yani o adamlar hiçbir şey bilmez ki e, kripto ile ilgili. Sana ne diyecek şu şu borsaya girsen senin için iyi olur şu işini. Adam. E, ...bilmediği için yanlış şeyler yapıyorlar tabii ki. İşte mesela bu üniversitenin yaptığı hata... ...işte boğa sezonunda... ...tokeni çıkarıp verememesi. Ondan sonra saçma sapan bir sürü insan... ...böyle şey zannı. Yani... ...marketingini böyle çok yanlış yapıyorlar... ...diyorlar ki mesela... ...bizim coin'imizi çok iyi çok veriyoruz, ...biz borsaya sokmakla uğraşmayacağız... ...onlar kendileri bizi alacak zaten. Ya abi böyle bir yerde kim seni umursar... ...kim senin kaliteni... ...kim senin umunu da değilsin. Böyle bir piyasa değil... Senin yapacağın belli şeyler var. Doğru borsaya doğru zamanda sokacaksın onu. Ya yani Başka şansın yok. Yani şey var. Hani Çok var böyle. 10 projeden 9'u çok yanlış yönetiliyor. Çok yanlış yönetiliyor. Yani çok iyi olabilir coin. Yazılımda böyle inanılmaz milyonlarca satır kod yazmış olabilir. Her şey çok güzel olabilir ama adam orada oyun teorisini yanlış kuruyorsa, kurguluyorsa o coin hiçbir şey etmez. Yani böyle bir şeyler, doğrular bütün olması lazım işin içerisinde az çok. Mesela bir sürü saçma sapan proje sırf kripto piyasasından anlayan insanlar tarafından yönetildiği için aslında altı bomboş bile olsa çok iyi projelerin on katı bile değerlenebiliyor. Bu çok gördüğümüz bir örnek. Çünkü adamların anlamadıkları piyasanın kendisi. Anlamadıkları için doğal olarak da bize de kaybettiriyorlar. Yani biz de iyi proje diye giriyor falan. Neyse ya biz de öğreniyoruz. Onlar öğrenemiyor belki. Biz öğreniyoruz ama. E, öğretmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Anladım mesela gen örneği. Şimdi biz çok iyiyiz. Ya da holo token ya da şu ya bu fani. Biz çok iyi yazılımcıyız. Çok iyi yapıyoruz da da benena. Yani Ya yani Millete ne yani? Sen gidip işte millet ne istiyor? E, Hacimin büyük olduğu borsaya girmen lazım. E, sen girmeyeceğim diyorsan, uğraşmayacağım diyorsan zaten millet almaz bile. Yani i̇nsanları iyice soğutuyorsun yani. Yani öbür tarafta adam dandik bir coin'i var. Dümdüz coin hiçbir özelliği yok. Hard fork yapacağım diyor. Çarpı 10 oluyor falan. Gibi şeyler. E bizim de sinirimiz bozuluyor tabii burada. Yani iyi projeyi bulmak hiçbir şey ifade etmiyor. Yani çok güzel arkadaşlar var. Araştırma yapıyorlar. flood yapıyorlar. İşte tek tek anlatıyorlar. Partnerlıkları şunlar. Partnership yapmışlar. Advisor'ları şu bu. Teknolojisi şu falan da. Bunlar bir şey ifade etmiyor aslında. Eee çok garip yani, pek söylenmeyen birkaç tane parametre ekliyorum ben bunun üzerine. Bir, baştaki adam açgözlü olacak. Olacak. Çünkü gözlü olmazsa seni de tatmin etmiyor. Yani mesela işte Pundix'inki vardı falan. Adam e, oyun teorisini çok iyi kurdu. Neden? Bir kere yaptığı iş alanı zaten güzeldi. E, çünkü işte vizayla, master mastercardla baş edebilmenin yolu gidip kredi kartı çıkarmak değil öyle TenexPay ya da Monaco gibi. Onlar çünkü yine Onların ağlarına gebe kalıyorlar. Master Card'ın, Visa'nın vesaire. O adamlar onlara onaylamazlar. Onların kredi kartı hiçbir işe yaramıyor. Plastik parçası olarak kalıyor sadece. Bunun tek çözümü baştan senin kendi ağını, kendi network'ünü kullanmaya itmen. Esnafı vesaire. Ve bunun için de kendi post cihazını, kendi elektronik cihazlarını kullanıma sokman lazım. Adamlar buradan girdiler. Belki uzun vadede olacak. Çünkü hardware gerektirdiği için çok uzun zaman yayılan bir şey ama yavaş yavaş da olsa sağlam adımlarla ilerleyebilecek bir projeydi. Mantık olarak bir kere doğru bir konsept seçmiş adam. İkincisi fiyat konusunda adam buyback yapıyordu. Diyor ki işte mesela 10 cent coin diyor ki 15 ila 20 cent arasında diyor ki 2000 eter kalım yapacağım piyasadan diyor. Yani şunu diyor sen 15'e kadar pompala ondan sonrası bende diyor. <gülüyor> yani böyle yapıyor adam. Şimdi bu normal oradaki bir sürü süper yazılımcı adam var. Böyle şeyler adamların aklına bile gelmez. Adamların koyun düştükçe düşüyor. Bu adam o sırada diyor ki yani şimdi bir sürü koyun var diyelim, piyasa sabit diyelim, ee, bir tanesi böyle bir şey diyor diyor ki 15-20 arasında 2000 tane alacağım diyor. Yani sen oraya kadar pompala gerisi bende diyor ve de yapıyor. E bu koyun sürekli çıkıyor. Sen de iyi bir koyun bile tutuyorsan elinde artık onu satıyorsun. Bu adama geçiyorsun doğal olarak. Adam sana ekstra bir şey diyor ki aylık airdrop yapacağım diyor. Yani insanları psikolojik olarak çok yönden bağlıyor. Adam. Yani bu çok önemli. Çok önemli. Hatta kripto piyasasındaki en önemli şey bu. Yazılımcıyı, teknolojiyi, her şeyi bir kenara bırak. Bu olması lazım. Tek başına bu yetmez tabii ki ama bu aslında en önemli parametre. Bu e gem camiasında falan hiç konuşulmuyor. Ya ben ne projeler gördüm? Sa aptal saptal. Ama başındaki adam çok açgözlü abi. Yani açgözlü derken işte müteahhit kafası var yani. Ali Ağolu kafası falan var. Öyle burun falan kıvırmayın hiç. Yani <gülüyor> Ali Ağolu kafası. E, da olabilir. E, şey de olabilir. Kripto projesi yöneten bir Hanzo düşün. Yani Ali Ağolu çıkarsın onu onu bir de alırsın. Çünkü gerçekten bu da aslında e, kolay bulunan bir yetenek değil yani. Yok adamlarda. Yani o değerine değer kazandırma hırsı olması lazım baştaki adam. Eğer sen para kazanmak istiyorsan bu da bir gerçek. Maalesef e, şey var. Güzel analiz yapan arkadaşlar, çok teknik adamlar, güzel adamlar. Adamlar bu işi biraz es geçiyorlar. Ee, yani biraz idealist düşünüyorlar. Sanki biraz gerçeklerden kopuk gibi oluyor. Ama kesinlikle bunu da düşünmek lazım. Vardı mesela bir tane proje. Adam Bulgaristan'dan bir tane adam. Ee, i̇şte ev ile ilgili falan bir şeyler yapmış. Yani teknoloji olarak hiçbir şey yok ortada ama adam çok güzel pazarlıyor. Sürekli pompalattırıyor, bir şeyler yaptırıyor. Sürekli uğraşıyor yani. Adam dükkanın başında bekliyor ya. Yani. Öbür tarafta işte adamın bir tanesi mesela gen projesinde olanlar Reddit'te millet bir şeyler yazıyor. Hiç ilgilenip de cevap bile vermiyorlar mesela. Ondan sonra food oluşuyor, bilmem ne oluşuyor. Halkla ilişkiler çok önemli. Community relations çok önemli. Orada senin e, coin'in değerlenmesi için e, ortaya koyduğun argümanlar işte buyback mi yaparsın, airdrop mu yaparsın? Biraz insanların yatırımcının ne istediğini anlamam ve ona göre hareket etmen çok önemli. Yani bir tanesi oluyor ki ilk başta diyor binansa falan biz öyle büyük yerlere girmeyi düşünmüyoruz diyor. Artistlik yapıyor. Ama adam sonra geri adım atıyor. Öğreniyor mesela. Öğren. Tamam ya giriyoruz diyor. Hani yapacak bir şey yok. Anladığımız, anladık. Yani yavaşla bazı öküzler hiç öğrenmiyorlar. Yani <gülüyor> yani onu, onu onu onu takip etmek lazım. Baştaki adamların şeyini psikolojisini ee, iyi anlamak lazım. Çok uzattım bu lafı ya. Yo, çok, e, güzel, çok o, güzel güzel, güzel. ya o zaman ama bu dediklerin Gems için mi geçerli daha çok yok e... hepsi için hepsi için geçerli hepsi için geçerli büyük küçük sonra gönder sana bir örnek vereyim Ne onun başındaki adam bak ben bu Antshares'i şezi hatırlıyorum o zamanlar ne yolcular 10 sent falan da Şimdi bu adam, e, o zamanlar tabii sesi falan da yoktu. Ben bunu görüyordum, bakıyordum falan. Hoşuma da gidiyordu. Almayı da düşünüyordum bak. En son biraz konuşulmaya başlandı. Ben 4 dolardan falan aldım biraz. E, 4 dolardan aldım. Adam şey keşfetti. E, bir anonsun anonsu yapma olayını keşfetti. Diyor ki pazartesi günü önemli bir anonsumuz olacak diyor. Coin çıkıyor 4 katına. <gülüyor> Coin 4 katına çıkıyor. E, bir, bir gün önce falan satıyorlar. Sonra düşmeye başlıyor anonsa doğru. Ee, yani düşse de çarpı 2'de kalıyor. Yani çarpı 4'ü görüp çarpı 2'de kalıyor. Koy, ondan sonra öyle devam ediyor. Sonra adam bir ay sonra tekrar bir anonsun anonsu yapıyor. Oradan bir çarpı 4 daha geliyor. Oldu sana çarpı 8 mesela. Ha, oradan bu sefer çarpı 4'e geliyor. Ondan sonra bir çarpı 4 çarpı 16 falan diye böyle gidiyor. Adam bu işi öğrendi çözdü. Ondan sonra da yapmaya devam etti. Şimdi bu adam e, öküzün önde gideni olabilir. Ki öyleydi. Hala da öyle. Ailecek görüşüyoruz dermiş. <gülüyor> <gülüyor> ay ay bizde. de Bizde gerçekten ailecek görüşme ihtimali olan üyelerimiz var. Ciddi yatırımlar olan üyelerimiz var şimdi de. Onlardan cevap, <gülüyor> cevap bekliyorum. Yani... Ee, ben bir soru daha soracağım. Yani ben onunla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Dur şimdi. E, Neo ile ilgili konuşmuşken Bir olay anlatayım. Şimdi ben böyle Neo'ya esip gürlüyordum yine bir gün Discord'da. Ee, şey diyordum. Ya adam pintinin önde gideni tamam mı? Yani uzak şey bir. Pundix bir. Pundix'in başındaki adam da öyle, Bu da böyle. Çinlerin hepsi böyle. Bunlar zaten din imanı para. yaptıkları şey para. Bir de ya bizim burada mesela Çinli marketler falan var. Ee, yani mesela e, 5 euro 1 cent mesela. Adam o 1 centi de alır. Hani sen 10 verdiğin zaman 5 vermez sana para. Üstü 4.99 verir. Böyle bir ruh Sen san. Biz değiliz. Burada herhangi bir döner kebapçıya gitti Türk adam adam. Adam 7 euroysa bile 5 alıyor falan gibi düşüne atıyorum. Ee, bizde de öyle. Yani bunlar da öyle bir şey yok. Nasıl bir parasızlık gördülerse bilmiyorum. Ne oldu? O biraz şeyle ilgili. Erkek sayısı çok kız sayısı az ya. Yani kızların orada kalırsak erkeklerin kızı elde etmesi için bir tane bir kişiyi elemine etmesi lazım en az. Yani hikaye. sen marji, marjin tercih ediyor musun? Abi ediyorsan portföyünün yüzde kaçını risk ediyorsun? Hani kişiler risk yönetiminden biraz bahseder misin bize? Hocam geleceğim oraya. Şu neoy ile ilgili bir kopmayalım konudan. Güzel gidiyorduk. Tamamdır. <gülüyor> Onu bir, olayı bir anlatayım. Kavuk bir şey Bayağı, bayağı, bayağı bir giriş oldu çağrı bu arada. <gülüyor> yani ben böyle yine esip gürlüyordum böyle. Allah'ın pintisi falan şöyle böyle. Çünkü hatırlıyorum bu adamlar e, GitHub'ta falan kodu yoktu o zamanlar. Yani işte bir dolarken falan. GitHub'ta kodları falan yoktu adamların. Hani şey diyorlardı. Fiyat pompalanıyor hayvan gibi. E, adamların kodu falan yok ortada. E, hala ilk aşamasında falan şey diyor adam özelliği hani normal yazıyordur koymuyordur kitaba falan filan işte adamlar çalışıyormuş bilmem ne şöyleymiş böyleymiş falan derken e, ben şey dedim ya bu adamlar şimdi ben bu adamın çünkü şeyini biliyorum hani ya adamı tanımıyorum bireyselde tabi ki ama yani lafından sözünden falan ben adamın böyle yani beyninin tomografisini çektim böyle kendimize şey dedim ya bu adam e, kesin küçük bir ofis falan da yani ne bileyim şey şey yer bile doğru düzgün tutmamıştır. Böyle üst üste adam çalıştırıyordu falan. Öyle oluyor ya Çinli şeylerde. Adamları üst üste tıkıştırıp çalıştırıyor falan. Şimdi bu adamların market ilk ona falan girdiler. Diyorum ki e, yeni ofise falan geçmişler. Böyle fotoğraf paylaşmışlar galiba gibi bir şey demişlerdi. Ben de şey dedim. Yeni de böyle kesin Bodrum katta falan. Yine daha üst üste oldukları böyle yüz kişinin bir araya bir yerde yani abi bir tane selfiesini paylaştılar sonra attılar. Hakikaten paylaşmış yeni mekanı falan. Abi yani yemin ediyorum dediğim gibi. Yani adamlar sıkış tıkış abi. Yani o yazılımcılar şöyle dirseklerini açamıyorlar. Yani yandaki adama değiyor. <gülüyor> bir tane ortaya kocaman masa var. Herkes onun üzerine koymuş bilgisayar. Ya adamların ne kendi çalışma hiçbir şey yok. Hepsi bir salon gibi bir yerin içerisinde. Hepsi sıkış tıkış. Bu bizim CEO da orada. O masanın başında. O da orada çalışıyor. Lan oğlum senin... Bir de bu Neolar'ın %50 şirketin elinde. Yani adamın elinde e, 2 milyar dolar falan paranın üzerinde oturuyor. Adam bir tane dükkan tutmuyor. ya bir plazada bir böyle manzaralı bir yer tut falan yok. Ofislerinin tavanından böyle e, şey borusu falan geçiyor. Yani borular morular geçiyor. Adam bodrum katta falan tutmuş herhalde <gülüyor> hakikaten. Yani ben geyiğine bodrum katta edeyim, yemin ediyorum. Yani bodrum kattı kesin %90 yani herhalde zannedersem. Öyle bir şeydi. Yani çok gülmüştüm. Ee, öyle adamlar. Adamlar öyle adamlar ama para kazandırıyorlar. Onu söyleyeyim. Ama bir tane de şey var. Ha, çünkü Walton çeyin örneği. Onların yaptığı da bir rezaletti zaten. Adamlar işte sevgililer günü sebebiyle işte şu Twitter'ı retweet edenlere işte çekilişte bilmem ne verdi. Çekiliş Ha Walton vereceğiz. Sonra adamlar de kimseye de vermiyorlar. Kendi kendileri. Adam yanlışlıkla hesap değiştirmeyi unutmuş. Community manager official hesaptan tweet atmış. Ah çok mutluyum sevindim kazandım bilmem ne diye geri zekalı. <gülüyor> Sahte hesaba geçmeyi unutmuş. Official hesaptan Paylaşmış bunu da ya. Bu kadar da öküzler yani. Rezil oldular zaten. Ondan sonra o onu kapatmak için yok gittiler. Çin'de bir yere öksüzler bilmem neresine yardım ettik falan gibi böyle yalan yersen. At yalanı işte ne olacak. Bir fotoğraf çekip gönderiyorlar. Walton Chain bayrağı atacak. Allah belanızı versin. Yani neyse bu adamlar böyle. Ee, ama adamlar şey yapıyorlar işte. Aç gözlü oldukları için. Aşırıca aç gözlü oldukları için. Ee, ...ne yapıyorlar diyorlar... Ge ...yemiyorlar, içmiyorlar... ...biz bunu nasıl pompalatırız diye... ...sabah akşam kafayı yoruyorlar... ...böyle bir adam da lazım yalnız ekipte... ...yani... ...bu da işin... Diğer... ...ya biz, biz... ...hayır normal şöyle değil... ...Amerikalılar böyle bir şey yapmıyor mesela... ...atıyorum... Ya atıyorum atıyorum... ...ya da şu ya bu... ...adamlar... ...diyor ki yani biz bir şey yapıyoruz... Ee, ...keşfedilsin... ...fark edilsin... ...değerlensene güzel bir şey yapıyoruz... ...kafasındalar... ...yani tamam bu projeler de güzel olabiliyor da... ...yani... Ee, adamını tanı. Yani olayını söylüyorum. Adamını tanı. Hani o tip projeler böyle kampanyalar şunlar bunlar yapıp fiyat pompalatmak kasmıyorlar. Yok biz şöyle hype'li bir borsaya girelim kasmıyorlar. Ee, böyle şey yapmıyorlar. Anonsun anonsunu yapacağız diye pompalattırmıyorlar. Öyle şeyler etik gelmiyor belki adamların dünya görüşü şeyiyle falan. Çinli koyun alırsan böyle şeyler olabilir. Birden pompalanabilir ama birden düşebilir. Yani bunu bilin yani. Onu söylüyorum ülkesi çok önemli. İsraillerin ayrı bir kafa yapısı var. Onların da zaten mesela İsraillere bak, partnerliklerden falan geçilmez. Herkesi partner Süper partnerlikler böyle. Bu zannedersin adam uzaya roket gönderecek falan. Mesela onlar çünkü onların da networki geniş. Herkes Yahudi zaten dünyada şirkette olan adamlarda partnerliği yapıyorlar yani. Kolay bir şekilde. Herkesin trick farklı. Trick noktası farklı. İşte Rusların mesela yazılımcı gücü çok ucuz ve kaliteli yazılım var. Onlar da oradan yardırıyorlar. Evet ee, çok mantıklı. Yani öyle aynen. Ee, mesela Çinli, binli uzak doğulu projelerde aynen bu şekilde. Ee... Vallahi kaç kat vermek değil de eğer zamanın varsa başında otur. Hareketleri gözlemle. Ona göre karar alırsın ama yok yoksa da kafana göre. Yani sen gerçi kaçırmazsın. Normalde haftadan böyle düştüğünü falan görürsen satıp çıkabilirsin. Mesela ne oldu? Öyle oldu işte. Ben 4 dolardan almıştım mesela. 16 doları gördü. 12'lerde ben sattım 12 13'lerde. 8'e kadar düşmüştü mesela. Bu ilk Alonso olaylarında. E sonra git o dik, tam dibi gördüğü zaman baktın dibe gidiyor oradan geliyor geri, geri alırsın ondan sonra mesela olabilir. He, var tabii ki yani şey oluyor var tabii ki yani şey olayı var işte akıllı para hareketleri olayı var. O adamlar kripto ile fiyat arasında gidip geldikleri için şimdi BTC'ye güven geldiği zaman BTC'ye geçiyorlar. Hatta BTC ile kalmıyorlar. Güzel altlara da giriyorlar. O yüzden değerleniyor tabii ki. Yoksa dibe gidiyor. O yüzden altcoin'ler çok daha sallanır. Çünkü altcoin'den çıkıp BTC'ye gidiyorsun. BTC'den çıkıp dolara geçiyorsun falan. Yani BTC nispeten daha stabil oluyor. Altcoin'ler çok daha oynak oluyor bu sebeple. Bayağı bir oynak oluyor tabii ya. O çok oynuyor. Normalde. normal. Ya dipten gireceksin. Ya şu anda tabii ki şu piyasanın şu şartlarında para kazanmak yani var işte projeler çarpı iki çarpı üç yapan birkaç günde şu an başladı böyle şeyler. Biraz kafayı gösterince BTC. Eee şu an mesela ben de ben de gir, gir, girmedim yani. Çünkü benim şöyle bir şey var. Benim orada koyduğum bir MTC vardı. Ona dokunmayacağım diye yemin ettim. Dokunmuyorum. Altlar var. Gerisi de hep altta. Hani benim altları satmam lazım ki ona geçeyim falan. Onu da yapmıyorum. Biraz da zor oluyor falan. Hani bekliyorum ki onlar değerlensin. Umarım onlara girerler diye bekliyorum ama e, o coinler de eskidi. <gülüyor> yani bekliye bekliye eskidi. Şimdi daha yeni coinlere giriyor adamlar falan. Yani bilmiyoruz. Bakalım ne olacak. Yenilere kaymaya çalışıyoruz biz de artık. Öyle bir şeyler yapıyoruz, az da olsa. Bizde margin trade için ne düşünüyorsun? Mesela e, ayı dönemlerinde margin trade yaparak spekülatif kazanç elde edilmek e, mantıklı mı? E, yani yapabiliyorsan mantıklı, yapamıyorsan mantıksız da. Az fiyatla. Ya yani bence hiç acele etmeden e, küçük paralarla denemek lazım. Küçük aralar deneyip artık sen mi e, çiziyorsun, teknik analizini yapıyorsun, çizen birilerinden mi takip ediyorsun? Her neyse sistemini kurduktan sonra büyük gelebilirsin tabii. Ama e, mesela ben şey açısından düşünüyorum. E, yani hedge etmek. Şimdi benim çoğu işte alt coinlerde çok var. Yani piyasa kötü gittiği zaman aşağıya düşmeyeyim de bari bir de BTC'ye short açayım da bari olduğu yeri koruyayım. Yani, aynen öyle. Ben de bunu kasetmek etmek işte. istemiştim o kafayla düşünüyorum ben. Ee, yani, yani yani şöyle zarardan satmak yerine aldığın altcoin zarardaysa Aa, onu satmak yani. yerine çünkü çok riskli. Sattığın yerden bir dönerse bunu bilemiyorsun. E, çok kötü terste kalıyorsun ama en azından marjin yaparak elindeki coin'i çıkarmadan işte BTC veya altcoin üzerinden artık hangi platformda yapıyorsan shortlamak avantajlı oluyor ama. Aslında ondan değil benim olay. Biraz değişik şundan. O kadar çok var ki hangi bir zaman ve üşenme olayı var. Şimdi senin yüz tane ya yirmi tane değişik borsada bilmem ne var. Hayır sell order versen bile dolmuyor falan. Yani olmuyor hocam olmuyor. Çok denedim. Ben satmayı da denedim. <gülüyor> <gülüyor> Ayın başından beri bak inan olsun ben boğadan beri başladım satmaya yani güya. Verdim ama dolmadı. Mesela çok iyi hatırlıyorum. Coin stamp da falan bit stamp da falan yazdım. İşte bir 1111 Euro'ya Ethereum satış emri verdim. Ee, yaklaştı ama değmeden buralara kadar geldik yani. Mesela satılmadı. Ee, i̇şte Türk Borsası'nın bir tanesinde LTC satış emri vermiştim. O da satılmadı. Duruyor mesela. Yani ben verdim ya Vallahi billahi ben elinden geleni yaptım arkadaşlar. Ben ben de biliyordum bu işin böyle olacağını ama e, biraz herhalde şeylik yaptık biraz da. E, yani işte ben satış emri vereyim o da olsun falan. Ben marketsel yapmayayım şeyin kafasından böyle 3 e, kuruş için. gittik A, üç kuruş, üç kuruş için. Var, evet. çok kötü oluyor. Bir sürü borsada ben hepsine verdim ama çok azı doldu. E, oyun satmak kolay değil. 100 de tane falan at koyunum varsa çok zor. Ben bununla hiç uğraşmayayım. Oradan direkt ben margin yapayım diye düşünebilirdim aslında. Düşünebilirim yani hala düşünüyorum. Yapan var mı bilmiyorum. Yani genelde mesela biz gruptaki konuşmalarda margin yapanlar var. Eee daha spekülatif kazanç için kullanıyorlar da. Şunu soracağım. 100 coin falan var dedi. Hani 100 coin olmasa bile çok fazla altcoin'de yatırımım var belli. Şey yapıyor musun? Mesela portföyün %50'sini altcoin'lere ayırayım. Ee, i̇şte %50'sini ya da 3'e böleyim portföyü. Böyle bir yaklaşımım var mı? Yok hocam. Pahadır seyir giriyorum ben. Ya da mesela gerçekten az önce bahsettiğim işte o kurallara nazaran e, hırçın bir e, şeyi olan yöneticisi olan bir gems bulduğunda teknoloji ise ona yüklü miktar girebiliyor musun cesaret edebiliyor musun böyle bir şey? Evet edebiliyorum. İşte yeterli cevap oldu benim için teşekkürler. Gerçi yüklü miktar derken çok da işin yüklü giremiyorum çünkü dediğim gibi çok dağınık. En babasını girdiğim %5'ini falan girebilirim yani bu arada yüklü dediğim. En babası. Çok zor yani. Zaten o kadar girebiliyorum. Elinde o kadar eter oluyor falan. yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayır tamam yüklü. Elinde imkan olsa, yüklü miktar olsa girebilir misin yani? Şimdi işte bana o, şöyle o... diyelim. Benim yani elimde sadece risk... eteryum vardı. Hayır <gülüyor> evet. şeyi merak ediyorum. Sadece... Yani o risk iştahın ne düzeyde? Nasıl alabiliyorsun o risk? Ya da alıyor musun? Onu merak ettim. Çok almıyorum açıkçası. Öyle çok yüklü girmiyorum. Öyle... Yani bazı durumlarda alabiliyorsun çok belliyse de... Yani mesela ki öyle yapmışlığım da var çok çok geçmişte de çok girmiyor çünkü o kadar o kadar tatmin, o kadar beni ikna eden bir şey çok çıkmıyor açıkçası. Çıkarsa da işte en fazla %5 giriyorum. Çok çıkmıyor öyle şeyler. Bir de risk de fazla oluyor tabii. Ee, o yüzden olmuyor. Yani mesela çok inandığım bir coin vardı. Ona ben ne kadar girmeyi düşünüyordum. İşte portföyümün %10 5'ini falan %10'unu falan girmedi ki onda giremedim zaten. İkosu bitti. Geçmiş olsun yani. Üzülüyoruz şimdi de yani 3 kuruş bir şey girseydik bari. Anladım anladım. Kafanı da şişirdim galiba ya. Yok öyle değil. Harika güzel bilgiler oldu. Çok güzel. Ben şey özellikle dikkatimi çekti mesela bir gemsi veya bir ku'yu değerlendirirken e, onun yöneticilerindeki agresifliğini bir kaşe alman. E, ha, o hiç duyulmamış bir şey biliyorum <gülüyor> Yok güzel bir yaklaşım. Yani ama bu daha çok uzun vadeli yatırım için geçerli değil herhalde. Çünkü çok agresif olan adam kısa dönemde hızlı kazanıp hızlı da kaybedebilir. O kazancı bulduğun o güzel. yani pump'ı gördüğün yerde falan güzel çıkış yapmak lazım. Onu iyi belirlemek lazım. Evet, bak bir araştırma yapmışlar. Amerika'daydı galiba. Başarı başarıyı getiren şey nedir? Faktör nedir? Bunu araştırmaya çalışmış adamlar. İşte ilk başta hani böyle tahmin edilen şeyler düşünüyorlar. Acaba çalış, çalışmak mı getirir? Yoksa IQ mu getirir? Falan filan. Abi çok derin bir araştırma yapıyorlar falan. En son şunu buluyorlar. Net. aç Açgözlük. Başarıyı getiren şey aç gözük. Çünkü sen zaten e, aç gözlük varsa IQ'nu da yükseltiyorsun. Bak baş aç, aç gözlük aykulunu da yükseltir bu arada. Çünkü aç gözlü olduğu zaman kendini geliştir, geliştiriyorsun. Aç gözlük kötü bir şey değil bu arada. Yani aç gözlük deyince biz kötü anlam negatif anlıyoruz ama greed dediğimiz olay hepimizde olan bir şey. E, ya olmaya da biri olan olan da olur, olmayan da olur ama sonuçta daha çok çalışmaya itiyor. daha çok kendini geliştirmeye de yetiyor. E, o şekilde sen başarıya gidiyorsun. O yüzden gözlük önemlidir. Bu çok unutuluyor maalesef. Hatta şöyle bir şey var. İnsanlar ya tok, tok gözlü adamları seviyoruz. İşte sikem yapmaz falan mantığı var bizde. Böyle bir korku hiç kimse girmesin bu arada. Yani e, şey e, sikem insanlar böyle hani sikem olmasın diye çok kastırıyorlar ya aşırı derecede bir korkma olayı var. Yani öyle öyle projelerden çok fazla para kazanamıyorsun açıkçası. Çünkü zaten o kadar sağlamsa proje zaten çok fiyatlanmış oluyor. O yüzden çok pahalı oluyor proje. Artık. O dakikadan sonra sadece aşağı falan gidiyor yani proje. Onun yerine ee, yani böyle adamlar oluyor. Mesela işte holonunki var. Adam işte çok cool bilmem ne falan da. Asıl değerlenmesini gerektiren şeyler şey biraz. Evet. Araya giren güzel bir akıllı var. <gülüyor> Herkesin ev hayatı birbirine karıştı burada. Evet. Tamam hocam. Çok bir, bir arkadaşlar kendi aralarında halletsinler, meseleyi biz devam edelim. Demiş oldun zaten şu anda duymuştum. Duymuyorlardır tabii de. şimdi ARGE ARGE ARGE ekibimiz müdahale edecek. Ha bulamadı fikrini Allah'ın Aynen, aynen. Şu attı birisi Neon'un fotoğrafını. <gülüyor> Adamlar yeni ofisimiz dediği bu. La baba, insanın bir müdür ofisi falan olur. Şaköyledim. Yukarıdaki karörüme borular hakikaten dediğin gibi. Ama hakikaten borular morular var. Yani bir plazada olursun, bir bilmem ne de olursun, kristal olur camlar falan. Duvar falan var. Yani çok dar bir çalışma alanı mesela bu gördüğünüz ya bir de şeyler de, çalışanların da ilaç istediğiniz çok güçlendi. Ben bunu bir şeyde tecrübe ettim. Metaverse vardı, EDP, ee, Bitfinex'de. Onun da çok agresif evet. bir şeyi var, ee, lideri var. Neo'ya da benziyor. Hatta Neo'nun kurucularından galiba, Eric Guy yanlış hatırlamıyorsam. O da böyle şeyde, işte, ofisel fotoğraf paylaşıyor. Böyle sanki liseli çocuklar, işte da aynı oda böyle daracık bir ofis, yan yana istiflenmiş çalışanlar falan. Bu herhalde genel, genel bir durum. Bir de acaba insanlara bak paranızı çok harcamıyoruz olabildiğince işte tasarruf ediyoruz izlenim vermeye çalışıyor anlamadım. <gülüyor> ya adam Vitalik benzeri bir adam. Ee, şey yani kaliteli adam. Siken falan olmadığı kesin ya. Ondan diyorum. Yani şu anda ona göre fiyatlandı zaten proje. Güzel proje, çok güzel proje. Bende de var. Ee, çok beklentim yüksek olan Ama sıkıntı şey işte borsaya falan sokmuyorlar ya. Ondan dolayı diyorum. Ee, wisdom bu arada şey sorusu da soruluyor. Hodul ettiğin elinde Gems neler var? Yani neler insanlara önerilsin bu konuda? Merak ediyorlar. Ya benim elimde maalesef çok eskiden kalan coin'ler var işte. Ama ben yine de işte yeni falan az, az çok bir şeyler açıyorum, söylüyorum. İşte EOS var. O kadar değil ya. <gülüyor> o kadar da eski değil. Mesela EOS var. Ee, UTNP var. İşte bir miktar BNB. JOS var. Bak işte JOS'u işte çarpı 30 yaptı. Sonra böyle 30 oldu. Şu tarihe kadar. 3 dolardan 10 sente geri düştü aldığımız fiyata geldi. Gen var. Ee, chain diye bir şey var. Bu da bir açgözlü adamın projesi. Ondan sonra TTT var. WeChain var. HoloToken var. Legolas Exchange, Waves, Ignis, Neo. Ee, <gülüyor> yok. Koz değil. O ayrı bir şey abi. Ne yaptın sen? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok. Anlay Yeni başlayan, bir... ayrı, evet. Yeni başlayanlar arkadaşlar Ponzi'lerden bahsetmiyorum. E, o apayrı bir mekanizma lütfen ya. da aç açgözlü ama yani Ponzi mi Neo? Yani öyle bir şey değil bu. Bak, en azından yani düzgün kaliteli bir altyapı ters, ters, olması lazım. Yani, mesela Tron'un başındaki adam yani işte aynı mantık. Tron'u alsaydık ne güzel. E, Pearl diye bir proje var. Bakın mesela bunu beğeniyorum. Hala umutluyum. Çünkü hem market cap çok düşük hem de yaptıkları şey gerçekten kaliteli bir şey. Google'ın reklam endüstrisine rakip olabilecek kapasite bir şeyler üzerine çalışıyorlar. Expire var, bir miktar Dash var, Pal diye bir şey var bilmezsiniz. Sonra IFT varmış, işte biraz Bitcoin Cash, IOTX. B, P, L, T, 1, vo O var. One World. Evet. B, N, T, galiba. Bu kadar konuştuk da. Ben olabildiğince y, birisi pump biri, biri patlarsa zaten duruyoruz. Ya yok bunlardan... Ya gerçekten eskidi bu konular ama. Yani şu... So... Bu arada Sofia TX... Takes... Çok çıktı. Yani çarpı 2 falan yaptı şu son bir haftada zannedersem. Evet son bir haftada çarpı 2 yapmış. Kucoin'deymiş. Bunu çok eskiden almıştım ama yani sürekli düştü tabii. Yine ama... bu kadar %100'e paranın ne kadar giriş fiyatının üstünde? Ya hiç artık ona bile bakmıyorum. Onun şeyini bıraktım artık da. Ama şunu göster. Hayır bir şey bek ya bu ano parayı kurtarsa ben yine razı. <gülüyor> şey e, ano parayı kurtarsa ben Boğadaki fiyata gelsem zaten ben dükkanı kapatıp gideceğim artık yani e, şey e, ya bu arada çok iyiyim yani başladığım yere göre çok iyiyim ama çarpı kıt para yapmıştım Boğadayken oradan düşüyoruz sürekli sürekli düşüyor. Şimdi bu Sofya mesela son bir haftada çarpı 2 yapmış ya bu biraz da şey gösteriyor akıllı para demek ki. E, Mesela bir grafiğini atayım. Son altı aylık grafiğini atayım size. Siz kendiniz kaybı için olmaz. Bekliyorum. DTA'yı belki incelemişsiniz. Mesela ha. Şimdi bu proje ne olmuş? Kaç altı? Gerçi bu kukayına girdiği tarifin için herhalde. Onun başka bir versiyonu olan versiyonu bulursa daha bir renkli olan bir görebileceğiz. En eski nerede girmiş bu Lobit'tesi? Yok, orada hiç yok. Kobinhood. O da değil. Index. Ha Index. Bak şimdi güzel oldu. Yok, bu da çok güzel olmadı. O da olmadı. Şunun, çünkü eski bir koyun en dinliğin mi var? Neyse. Yani son bir haftada sert artması akıllı paranın buraya yürüdüğünü gösteriyor. Onu sadece söylemek istiyorum. Bu proje de gerçekten akıllı para projesi. Aynı şekilde Zilika'da benzer bir hareket yapmış. Demek ki onu da pompalayacaklar. Ee, başka kimi hareket yapmışlar? Bakıyorum. CX'e hareket yapmışlar mı? En iyi yapmışlar ama çok da. Bir de şey soralım. Çok gündemde olan Eos için ne düşünüyorsunuz Eos, Eos'un olayı biraz değişik oldu tabi. Skandal falan gibi şeyler oldu. Bir de bu yani. depo soluğu var. Evet. Bir de evet. Block Producer olayı var. Arkasında da güçlü etkiler var. Bir connection bir var. Yani bunları mesela dikkat al alabilir miyiz izin verirler. Ben zaten alıyorum, aldım. Zaten. Allah Allah. Ee, bakmadım zaten. Takip En son çok bahsettim. Bir yıldır bahsediyoruz herhalde. Için. Mesela Eos'un grafiği bu şekildeymiş. Ee, kimisi der ki aslında hikayeler değil, olay trenddir. Teknik analiz esastır. Hikayeler, haberler o işin bahanesidir. Ee, ona göre düşünecek olursak, şurada zaten gözünüzde bir destek çizgisi çizebiliyorsunuz herhalde. Alttan. Buradan döndüğü zaman mesela 12 diyor. İşte 12 civarlarından girip buradan bir sonra artık 40'a falan girecek gibi görünüyor. Yani bu sanki bir 30 doları falan görecek gibi görünüyor buradan mesela. Böyle bir hikaye içerisinde. Hiç şaşırtıcı olmaz. Buaya dönersek zaten EOS çok hızlı artacak 40 dolardan bir tanesi iyi gözüküyor. Ben de, benim de öyle bir beklentim var bundan. Mesela şöyle hocam, biz küçük yatırımcılar için aslında ee, yani çok duyduğunuz, ismini duyduğunuz projelerin duymamızın sebebi çünkü şey, büyük koyuna. Yani mesela büyük yatırımcılar sadece bu, bu tarz projeleri alıp satabilir. Yani bazı adamlar var, adamlar gerçekten büyük işlem yapıyor. Gidip indexte falan yapamazlar. Adamlar sadece büyük hacimli borsalarda, Binance'da, OKEX'de, Huobi'de falan alıp satabiliyorlar. Ee, o yüzden o tarz projeler çok duyulur, çok pompalanır vesaire. Çünkü hani arkalarında ciddi de bir güç var. Yani ne olur bu 3 kat yapar diye sen 2 ay bekleyeceğini çok küçük bir projeden de yapabilirsin sen onu. Çünkü bizim paramız çok daha küçük olduğu için e, biz çok daha küçük projelerde bu aynı hatta çok daha fazla çarpı yapabiliriz aslında. İşte aslında hidden gen dediğimiz budur. Yani çok daha fazla çarpı yapabileceğim projelerdir. Ama duymazsın. Çünkü büyük adamların e, hacmini karşılamaz o projeler. Mesela... Evet. Kimse bilmeden tabii bir projeyi, bir patlayacak projeyi bulmak gerçekten çok kazançlı oluyor. Hacimsiz oluyorlar dolandır. Ee, yani burada aslında bir tane daha şey anekdotu güzeldi. Bir Mesela finansta olmayan kripto paraları gems yani değerlendirirken finansta olmayanlara falan yönelmek istiyor. Borslarda olmayanlara yönelmek güzel bir anekdotu. Bakın mesela yeni aldığım bir coin söyleyeyim. Daha dün aldım. Proje olarak beğendiğim mantıklı projeydi. Yani çizgi de acayip düzgün gidiyor. Gördüğünüz gibi çok istikrarlı bir düşüş yaşamış. Ve dönmeye başlamış. Ben orada girdim artık. Bilmiyorum bundan sonra ne olur. Bir de Bitevizdim. Hani bir bir şey Bu kadar küçük, acemi, geliş tekki coinleri nereden alıyorsun? Hangi borsada buluyorsun? Vallahi ben coin'i beğendikten sonra neredeyse orada alıyorum. Çok böyle şey yapmıyorum ama ee, bakarım. Ya token Ethereum tokense zaten eee varsa IDEX'te, IDEX'te yoksa Fork Delta'da alırsın. Ey ya en kötü folk dertadı zaten hepsi var. Her koyun var. İstereme diye bir olay yok orada. Üretilmişse bir token market yani orada zaten alınıp satılıyordur. İstelenmesine gerek yok. Bilmeyenler için söylüyorum. Olayı o zaten. Tokenin kontrat numarasını yazarsın. Eee görürsün orada. Ha hiç alan satan yoktur. Onu ben bilmem. Ama istiyorsan alınıp satılabiliyor yani. Sen oraya alış emli gir mesela. Birisi gelip şey yapabilir. Hacimler aşırı düşüktür ama çünkü bütün tokenler var. Yani orada ne kadar token vardır? Ethereum smart contract üzerinde belki denemeler var, şunlar var, skemler var falan derken 10 bin tane token vardır. Hepsini alıp satabilirsin teoride. Orada da mesela bir dönem mesela ben orada çok arbitraj yaptığım bir zamanlar oldu. böyle Çünkü orada spread açık, alım satım fiyatları arası açık. Bir fiyata alış koyuyorsun. Birine satış koyuyorsun. Hani bir alıyorum bir satıyorum Bir alıyorum bir satıyorum aradaki fark yüzde otuz falan. Böyle şeyler çok oluyor. <gülüyor> Çünkü orada şey yok. Ee, mesela Binance'da şunda bunda falan robotlar var. Arbitraj robotları var. Onlar sana zaten bırakmıyorlar. Aradaki alış satış fiyatlarını sürekli kapatıyorlar. Diğer borsalarla eşitliyorlar vesaire. Yani bunların öyle bir api'si yok. O yüzden öyle bir bot falan da yok zaten. Ee, orada tamamen tahtaya yazma usulüyle. Sen mesela gidiyorsun, mesela satış fiyatı normalde 30 atıyorum 508 sonra yani gibi düşün 50'dan sonra 0.508 diye bir fiyatı var. Sen onu git e alış fiyatını 60 sonra 8 yap. Adam göremiyor, kaçırıyor sana satabiliyor fiyatı mesela. Çünkü o kadar sıfır var adam göremiyor ki. Zaten doğru gibi bir de yok. E, oradaki en yüksek alım emri bu tamam mı? Hani adam onu böyle gözünden kaçırıyor. Sana satabiliyor mesela. Bunu ben ben hem bu tuzağa düşmüş birisi olarak söylüyorum. Hem bu tuzağa kurmuş birisi olarak söylüyorum. <gülüyor> Siz anlayın Allah, artık. Bu düşük hacimli borsalara da dikkat etmek lazım. Evet. ilk ben zaten bunu yanlışlıkla böyle onda biri on, on katı fiyatına e, saçma sapan bir koyun almıştım bir kere. Oradan başıma geldi. Sonra o yolu öğrenince insan ondan sonra... Bunu kullanmaya başlamak gibi. Bu bir tuzak kurduk bizde. Ara sıra düşenler oldu yani. Peki Decentralized Exchange'ler için ne düşünüyorsun? Güzel düşünüyorum. Yani ileride mesela bütün kripto para borsaları yavaş yavaş Decentralize'a döner mi? Mesela Bitfinex'in EOS Finex gibi bir projesi var. Galiba Decentralize'ı ona kuracaklar yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Evet, onu zaten uzun zamandır açıkladılar. Çünkü onlar EOS blok üreticilerinden bir tanesi. Evet, aynen öyle. Şey olacaklar onlar zaten. Ee, yani %60'ından fazlası merkeziyetsiz borsa olabilir çok rahatlıkla. Bizim merkezli borsalara ana para şey, fiyat para çıkışı için ihtiyacımız var. TRY'ye doları çevirmek şey için ihtiyacımız var. Ee, onun dışında yok. Yani şu anda Binance gibi borsanın olması saçma aslında. Binance, Bitrex falan. Ne işe yarar ki? Alto alt, -alt. Yani ya e, TL ile dolarla direkt altcoin satacaksın. Altta alt satıyorsan aslında merkezsiz olman lazım. Altcoin. Niye? Çünkü mesela Ledger'ın da tutuyorsun. Gidiyorsun Idex'te bağlıyorsun Ledger'dan. E, kimse senin bir şeyine bir şey yapamıyor. Çalamıyor. Edemiyor. Yani borsanın bir web çökse şu falan biliyorsa bir şey fark etmiyor. Tokenler yine senin tokenin oluyor. Mesela biz Idex'in e, kontratını atıyoruz ya. Kendi ledger'ımızdan trade yapmak için. Ha, oraya attığımız zaman aslında o bizden çıkmış olmuyor. Bizim onu aslında geri çağırma şeyimiz her zaman var. Ee, opsiyonumuz. Web sites çalışmasa bile var. Gidip sen oradan e, smart kontratlara gidip e, onun abi kodunu yapıştırıyorsun. Geri çekebiliyorsun. Teoride bunun olması bile yeterli. Zaten böyle bir şey ihtiyacı olduğu zaman adamlar ara yüzünde başkası yapar. falan. En sonunda çekersin. Mesela yeter delta'da olan olay da kapandı, sahip geçtirdi falan. E ne yaptılar? Forkladılar. Benim EtherDelta'nın e, kontratında alan coinler duruyor. Orada da görünüyor. Aynen kullanabiliyoruz yani. Bir şey değişmiyor. O yüzden, o yüzden çok, çok güzel. Bir de ısrarla bir soru var. Eo trade için ne düşünüyorsun? Bu sürekli YouTube'a reklamları çıkan şey değil ya? Aynen, aynen. <gülüyor> Abi Jerome galiba bunu çok bahsetti. Hatırlamıyorum kim bahsetmişti ama bizim Türklerde de bayağı bir şey oldu. Popüler oldu <gülüyor> YouTube'da sürekli şey yapıyorlar. Yani bir kere bir şey bu kadar YouTube'dan pazarlanıyorsa e agresif diyebilir miyiz mesela? Agresif bir pazarlama yöntemi var diyebilir miyiz? Agresif zaten de. Sonları pek iyi olmuyor. Niye? Çünkü çok para topluyorlar. Ee, ...yani market... ...hard cap'i işte 15 milyon mesela diyor. Ya da işte 40 milyon varacak diyelim. Gerçi şey diyor... ...16 milyon diyor. Çok fazla değilmiş de. Ee, ya olabilir. Çok fena değil. Çok pahalı bir proje değil aslında. Olabilir. Ama çok para kaldıran projeler... ...kötü olur. Hep kötü olur. Çünkü akıllı para o işe girmez... ...dediğim gibi. Proje istediği kadar iyi olsun. Adamlar para kazanmak istiyorlar çünkü. 1 milyon dolarlık hardcopy olan bir projeye girmeyi tercih ederler. Google'la partner olmuş diyor. İyh, hayırlısı olsun. Zaten Google'la partner olduğu için herhalde sürekli YouTube'da dönüyor bunlar. Evet, muhtemelen de ben de öyle düşünüyorum Ama ve ciddi, ciddi reklam şey, Google'la partner inanmıyorum. Ben hani yani inan inanmıyorum derken Google'ın bin tane Google'a bağlı entiti var. Hangisine partner oldular da? Yani Google'ın Google kendisi diye bir şey yok aslında. Google farazi bir şey. Şu anda Google diye bir şey yok. Hani web sitesinin adı Google falan da şirket olarak Google alfabet diye bir şirket var. İşte A'dan Z'ye kadar hepsi ayrı bir şirket. Hangisine ortak oldun? Ya da kimle partnersin? Ne yapıyorsun? Bu şeye benziyor şu enkeşçilerin, Tommy Holfiger'ın e, bilmem ne <gülüyor> gün görendeki mağazayı partnership olduk falan. Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonra yazıyor Tom Wolf'la partnerim falan. Ha bu adamların hepsi Rusmuş ya. Rus projeleri çok şaşırtmıyorlar şey tabii. İnsanlar pek beğenmiyor. Hayırlısı olsun. Böyle borsa falan gibi şey yapıyorlar herhalde, değil mi? Ya, Rusların bir de BTC-E gibi bir şeyi var. E, olayları var. Ondan da bayağı müşteri kaybettiler. Bu BTC borsası vardı. Ee, Yunanistan'da hatta BTC ile alakalı bir adam Mt. Gox'u hacklemiş. Böyle Yunanistan'da işte Interpol tarafından yakalandı, FBI. E, borsanın büyük bir kısmını el koydu falan filan. Orada da bayağı paraları kapattılar. Evet, o adamlar Antigox'dan çalınan paraları atladılar biraz. Orada karakaybeden pek, pek çok Türk de vardı. Türk var. var. Ee, farklı bir yöntem. Benim de orada bir miktarım kalmıştı. Yeni bir token çıkardılar. O tokenlara bir yıl içinde, iki yıl içinde vereceğiz dediler. Şimdi yeni bir site açtılar. Aslında krizi çok da kötü yönetmediler yani. Fena değillerdi ama e, o para atlamıştı. Evet o para aklama olduğu için biraz zarar gördü Rus Rus kripto para camiası orada. Yani güzel fena değil ama Market Cap'te 35 milyonmuş DTA'ya bakıyorum Yani çok az değil Hatta çok değil aslında Şu anda ben bakıyordum da bugün Coin Market CoinMarketCap'e yani 1 milyondan 10 milyon arasında falan yani işte 20 milyon ve altında O kadar çok güzel proje var ki Çok var yani Aşırı derecede düşmüş Hepsi Hatta 700 bin dolara bile çok güzel bir proje mesela vardı görmüştün. Böyle projeler var. Hocam ama şimdi şu an 2013'ten sonra gelen ayı sezonu gibi bir iki sene sürecek bir ayı sezonu olduğunu düşünürsek o dönemde de pek çok coin'in ortadan kaybolduğunu düşünürsek çok riskli gibi değil mi? Yani 700 milyon dolarlık yatırım 100 milyona kadar düşme şansı yok mu? Mesela değil. 700 bin dolar dedim Marketplace'de. Ne yaptım ben 700 milyona girer miyim? 35'e çok dedim ben. <gülüyor> 700 bin dolarlık diyorum market cap. Ben zaten onu söylemeye çalışıyorum. Mesela 35 milyon DTA'nın market cap'i bence çok. Ya hocam şimdi gerçekçi düşünelim. Bu adamların ne? Sunduğu ne? Yaptığı ne? Bunun maliyetine. Adamın en fazla 10 tane adam çalıştırıyor. E bu proje 35 milyon dolar bu şirket. Sen 10 tane kalifiye eleman çalıştırdığın bir Türk şirket düşün. Düşün. Market Cap'i nedir? Ya fiyatlar... <gülüyor> ya başka ücretten değil. Yok yani Market Cap'ini düşün. Şirketi satın aldığını düşün. Mesela bir şirket düşün yani. 10 kişinin çalıştığı, yazılımcının olduğu. Mesela 10 ediyor denen bir şirket var. Mesela 10 düşün. Onu kaç para etkiler bilmiyorum. Ya yani öyle örnekler düşün. Hani adamların şimdi burada adamların işte 100 milyon 200 milyon dolar market cap'i görünüyor. Ya kardeşim sen bu şirketi istesen 1 milyon doları bile çok rahat kurarsın. Yani bir yıllık bütün her şeyini çevirirsin o parayla. Aynı adaptasyona kavuşabilirsin çok rahat bir şekilde. Demek ki 35 katı daha değerli olması gerekenler. Bunu böyle düşünmek lazım. Çünkü ilk başta adamlarda yani şimdi şöyle bir şey var. Kripto piyasasına girmesi için birilerinin bir şirketlerin bir yatırımcıların bir yazılımcıların Burada aşırı derecede birinin para kazanması lazım ki adam zaten onun iştahıyla buraya gelsin. Bu Biz şu anda o aşamadayız. Millet görsün gelsin aşamasında. Ama öyle paralar havada uçuyor millet geliyor. Yani ne olacak fazla e, gani gani geliyorlar gelmeye devam ediyorlar. Gelecekler çünkü hala aslında çok karlı. Bu belki bir yıl falan daha. Ondan sonra ne olacak? Herkes artık ortaya koyduğu kadar para kazanacak. Fazlasını değil yani. yani gidip bir tane aplikasyon yapıyorsun. Uh, proof of Work mesela atıyorum. Elektronium mesela tamam mı? Mobile mining bilmem ne falan. Ya kardeşim siz ne yapıyorsunuz ki? Market cap'ınız 100 milyon dolar olsun. Bunu yani bir sürü adam Android aplikasyon yapıyor. <gülüyor> Sen uh, yani aylardır elinde 40 milyon dolar kazanmışsın Nikodan. Uh, bir yılda doğru zgin bir şey yapamamışsın ya. Zaten bir baltaya hesabı olamamışsın yazılım dünyasında. <gülüyor> uh, bari, bari, bari, bari, ancak buraya satabilirim kendini düşün Oraya gelmişsin. Yani o kadar beceriksiz adamlarla dolu. Ve market hep 100 milyon. E bu böyle gider mi? Gitmez. Yani şöyle olmasa lazım. Sen abi erken gelmişim piyasaya. Orada adaptasyonu sağlarsan, yakalarsan okey de onu bile yakalayamıyorsun. Yani Öreceksin, gideceksin yani. İnşallah yaşarız. Ya bu şey konuda Allah mesela ya 2014, ya, yaşamayabiliriz 2014 ya. dönemine çok benzetiyorlar. Biz, sen ne diyorsun? Yani i̇şte, ilk... Ben de benzetiyorum. Yani yaşamayabiliriz arkadaşlar. Yani şu anda bizim çok iyi dediğimiz coin'ler bile eğer hiç e, boğaya girmezsek onlar da sürekli işte 50 milyon dolar ICO yapıyor. Abi çok güzel proje bunun benzerleri çarpı yüz yaptı falan hiç gözünün yaşına bakmazlar. O dışar market cap 5 milyona belki. Ee, işte 3 yıl sonra da yok olur. Çünkü oradan daha da ileri gelmiştir piyasaya falan filan. Böyle şeyler olabilir. O yüzden böyle sezonlarda hep BTC'de falan olmak faydalı aslında. Dolar BTC. Ne tercüm Neyse işte. Ha oluyor ama yani 2014'ten işte mesela... Next gibi bir coin ne yaptı? Çarpı 12.000 bin bilmem ne yaptı. Hani bu şu demek değil. Biz bütün coinlerin değerlenmesinden bahsederken bu dediğim geçerli. Ama her zaman piyasa içerisinde bir şeyler çıkabiliyor. Olabiliyor bunlar. Bir taraftan da gözümüz kulağımız burada olacak. Şey yok. Ya yok. Yani benim, Bende şey yok. de var bir sürü coin. Ben de satmak istiyorum. Yani zaten piyasadaki oyundaki %95'i çöp olacak. Yani i̇stiyoruz ki boğa yaşayalım. Şu elimizdekileri bu sefer çıkaramayı becerelim falan. Çıkaralım. Ee, kurtulalım. Şey yapalım. İnşallah Biz de, bir de... E, yine bir konuyu değiştireceğim biraz da. Bu sene yük, muhteşem yükselişe çok zarar veren bir konu vardı. Future piyasalar. <gülüyor> Future piyasalar içinde düşünüyorsun? Ben etkilediğini düşünmüyorum hocam. Böyle bir şişmiş bir piyasada yani zaten bu kadar hızlı bir yükseliş bu kadar böyle bir düşüşü gerektirir normal bir, yani future piyasa olduğu için değil bence. Hani sen tarihe de geldi yani, de. Ya mesela şöyle bir teori var işte bitcoin 7k'dan 19k'ya giderken o haber şeydi işte Nasdaq ya da işte New York'taki futures ya da Chicago'daki future piyasalar açılınca işte bitcoin yükseldi. Market maker ya da balinalar fiyatı yükselttiler. Bir fiyatı 19k'dan da hem spot piyasada dump'ladılar bir yandan da küçük piyasalarda short'ladılar çift taraftan kazandılar. Böyle bir teori var. Böyle konuşuyorlar yine her yerde. E doğru. Doğru da mesela yine bunu yapan bunu yapan şeyi neden yapmıyor sence? Evet. Şu anda fiyatı işte pump'layıp bir anda alıp aynı zamanda future piyasada long'layıp yine çifte kazanç elde edebilirler. Ama piyasa bu açıdan da çok ilginç. Mesela 12 Nisan'da, herhalde 12 Nisan mıydı, 13 Nisan mıydı, ee, ayı, ayı dönemi yaşarken çok yüksek işlem hacimli bir alım gerçekleşti. Hatırlarsınız belki. Hatta o, biz o zaman grupta tartışmıştık. Tarihi bir alım olmuştu. Fiyat 6900'lerden 8K'lara falan yükselmişti tek seferlik alımla. Genellikle böyle alanlar piyasada şey yukarıs yukarı gidiş yürüyordu ama yine de bir yerde piyasa kredilerin ayıya devam etti. Biraz sanki o kripto e, piyasaların çafçaflı e, de e, dönemde kaybolduğu gibi bir izlenim vermiştir. Şimdi şöyle bir şey var. Bence bu uh, Bitfinex ve Tether onun. Ee, şimdi bu adamların ilk başta parası yoktu. Havadan dolar bastılar. Ee, onun altını doldurmaları gerekiyordu. Bu şekilde doldurdular. Ne yaptılar? Havadan bastıkları teterlerle bitcoin aldılar. Bitcoin'in fiyatı yükseldi. O böyle bir hani kimyasal reaksiyonlarda var ya bir eşik aşılınca işte psikolojik eşik aşıldı. 10 bin dolar falan geçti. Bir sürü bir şeyler oldu. Ee, public attention buraya yöneldi. Fiyat çok yükseldi. Ne yaptılar? 20 bin dolarlarda falan sattı adamlar. Ee, böylece adamlar ne dedi? Hani ilk başta altı değil Yani bastıkları paradan fazlasını elde ettiler zaten adamlar. Ya ben ee... Tetra olayına çok katılmıyorum. Orada şöyle bir konu var. Bitfinex gibi dünyanın en büyük hacimlerinden birine olan birine sahip olan borsa Tetra çok da ihtiyaç duymaz. Şu anda borsaların herhangi bir denetimi yok. Yani bu adamın yazılımdaki ufak bir Hareketle zaten istediği kadar Bitcoin veya Tether yaratıp o işlem hacmindeki yükselişlerde ve düşüşlerde onu yedirebilir aslında. Yani Bitfinex e, blockchain üzerinde olan, e, karşı, e, bankada karşılığı olduğunu iddia ettiği bir kripto parayı havadan e, çok fazla basıp fiyatı 7K'dan 19K'ya götürebileceğini çok da inanamıyorum. Öyle olmadığını söylemiyorum tabii de. Yani inanmak güç geliyor. Sonuçta Bit Bitfinex bunu rahatlıkla kendi yazılımında ufak oynamalarla gerçekleştirebilir zaten. Belki de yapıyordur. Evet ama şey bu mahkeme emri gittikten çok süre sonra bizim haberimiz oldu. Zaten düşüşün niye düştüğünü biz o zaman aldık. Adamlar mahkeme emri gidince Tepeden Bitcoin'leri satıp dolara çektiler. O yüzden düştü işte Ya Evet yani biz şey konuşuyoruz. Aa, fiyatlar düştü işte mahkeme celbi var. O gitti. Demek ki fiyatlar Bitfinex yüzünden düşmüş olabilir. Yani sonuç odaklı konuşuyoruz ama biraz incelediğimiz zaman yani Bitfinex'in bunu yapmaya çok da ihtiyacı yoktu. Para kazanmak isteyen herkesin bunu yapmaya ihtiyacı var aslında. Elbette var tabii. Para işin içine girer öyle ama Bitfinex bunu yapmadan da zaten para kazanabiliyor. Neden blockchain üzerine çıkarabildiği bir Tether gibi bir kripto para üzerinden bunu yapmaya çalışsın ki? Neden böyle bir risk alsın ki? Kadarıyla şöyle oldu. Bu adamlar hacklendi. eklendikleri zaman o yerine tabii hacklendi gitti. para. O yüzden adamlar şey çıkardı. Tether denen şeyi icat etti ama bunun altı boştu. Bunun altını da bu şekilde doldurdular zamanla. Yani Abi. aslında ihtiyaç onları oraya gitti. Evet Tether'la sonra galiba 6 ay 6 ay sonra da o hacklendikleri miktarları geri ödediler. Ya yani şeyi de kabul ediyorum. Yani tamam ben şeyi çok inanmıyorum. Karşılıksız Tether basıklan ama hikayede altı boş yerler de var. İşte mesela Amerikalı Friedman muhasebe ya da işte denetim firmasıyla anlaştılar ama denetim firmasının raporları da çok doğru çok tatmin edici değildi. Sonra bu Amerika'daki e, mahkeme cebini gitmesinden sonra o denetim firmasıyla e, ayrıldılar. Bir de herhalde bir iki hafta önce falan bir denetim raporu yayınladılar ama o raporda bir e, muhasebe denetim firması değil. Bir avukatlık bürosunun raporu. Yani o da biraz piyasanın gazını almak için yapılmış gibi. Buralarda da boşluklar var. Bunları da kabul ediyorum tabii. Ya ben onlarda bu paranın fazlasıyla olduğunu düşünüyorum. Şimdi market cap'i 2,5 2,7 milyar dolar Tether'in. Bence o adamlar da bundan fazlası da vardır. Çünkü çok karlı bir iş. Tether basıp fiyat pompalayıp sonra tepeden satmak. Adam 4000 Tether'le gidiyor, bitcoin alıyor sonra 20 binde satıyor. Ve gerçek dolar alıyor. Evet öyle mi? ama işte ben dediğim gibi, sebeplerden dolayı bir türlü ona aklım yatmıyor. Bu adamın aynı zamanda 5900 hayır 5900'den de elindeki Tether'larla veya dolarlarla tekrar alıp yatırı yukarı çekmesi de lazım. Çekiyor. Zaten adam 200 milyon basıyordu. 1000 dolar çıkıyordu Bitcoin. Daha basar basmaz insanlar basıldı, Pompalanacak diye zaten Bitcoin almaya başlıyordu. Haberi bile yetiyordu. İnsanlar bot kıyordu. Tether evet. basıldığı zaman otomatik alım yapan botlar kuruyorlardı. Evet, aynen öyle. Bugün Abi. mesela aynı etki yapmıyor herhalde. Bir hafta önce yine bir Tether basıldı. 250 milyon dolarlık bir yanlış hatırlamıyorsam. Benzer etki göremedik. Gördük aslında. Ufak pampçıklar gördük o zaman da. Düşüş devam etmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu arada hala bizi dinleyen üyeleri de söyleyelim. Sormak istedikleri soru varsa rabarbeye yazabilirler. İletelim şimdi bizde bunu. Stapenet. Düşüşünü tamamlasın. Belki oradan sonra güzel bir hareket yapabilir. Onlar mainnet'e falan geçecek. Geçti mi bilmiyorum da. Geçecekti. Bu arada şeyi sormayın Ukut ya. Ee, yine bir Çinli biçeyin içinde düşünüyoruz. Ya işte o da bir Çinli proje yani belki o da pompalanır. Adamlar uzun zamandır burada, bir şeyler yapıyorlar. Ben de var On... Onlar da agresiflik konusunda fena değiller. Güzel büyük firmalarla anlaşmaları var. İşte BMW ile ilgili açıklamalar yaptılar. Manyetleri ya var. Böyle biraz e, işte o dediğim gibi büyük partner arttıkları şunları bunları olan projeler uçar yani. İşte tek ihtiyacımız olan bir boğa piyasası ya. Piyasası ya. Hakikaten şurada bu kadar adamız. Yani bir balina olmazsak da yön veririz fiyatları. Ya balina... Adamlar sadece para değil şey de var. Medya gücü de var. Yani bir haber çıkarıyorlar. Bilmem nere coinleri yasaklayacak. Ondan sonra oranın yerli coinleri başta olmak üzere düşüyor. Sonra bir haber çıkarıyorlar. Yok aslında destekleyecekmiş falan. O düzenleme pozitifmiş falan. Sonra çıkarıyorlar. Benim bir sorum olacaktı. Ee, hiçbir ikolaya private sale'dan girdin mi? Hani özel referansta belli insanlara sat satışa açılan dönem. Yani ne düşünüyorsun bu safa hakkında? Diyecektim. Yok girmedim. Ama girilebiliyor evet. tabii ki. Ha, peki diyeceğim ki diyelim ki birini buldun referans. Private sale'den girebiliyorsun. Hani süper bir proje olmayabilir ama 50 yüzü düzgün bir projede. Hani o private sale'dan gir de Nasıl girersen gir mi dersin yoksa belli olmaz bir kobu her şekilde projeyi bir eline boyuna tartmak lazım Aynen öyle ya yok böyle proje var mesela var böyle projeler ki girebiliyorum adamlar şeye bakıyorlar ee, işte Twitter fenomeni gibi bir şey sen iyi kötü adamlar sana satıyorlar ee, işte komüniteye faydalı olacağını düşünerek mesela böyle bir tane vardı projeyi beğenmedim girmedim doğal olarak Yarı fiyatına falan satıyorlardı. E mesela ada onda biri fiyatına satıyordu. Yani giriş fiyatının da onda biriydi mesela. Ya ben çok şey yapmıyorum o tarz projeleri açıkçası. Yani kendim böyle güvenmiyorum açıkçası. Şu piyasada özellikle güvenmiyorum. Belki şey piyasada olsak önümüzü görebildiğimiz piyasada olsak olabilir. Projeyi de beğenirsek. Kesinlikle olabilir tamam da projeyi beğenmiyorsan niye gidesin ki presel'den presel'den vesaire bir anlamı yok o da dışarı beşte biri de sonra odan hiçbir şey anlamayız o işte benim dedim bu presel falan da ondan dön hani sır kapalı dönem o bahsettiğin insanlar size geliyordu fenomen olarak büyük ihtimalle kendilerini reklamı olsun diye vesaire de hani şey diyebilir misin öyle bir fiyattan veriyor ki bu en çarpı iki yapacak zaten hani borsaya çıktığında aksi imkansız yani private sale'de öyle bir rakam var. O yüzden hani kaçırmıyorum. Gerçi öyle demiyorum. sen her şekilde projeye giriyorsun. Ya işte çok güvenemiyorsun ki preselldeki adama. Adam sonuçta preselldeyken ne adamdan laf eden var, ne söz eden var, ne adamla ilgili bir review var. Hiçbir şey yok ortada. Ne kod var, ne bir şey var. Biz böyle proje yapacağız diyen bir adamlar var sadece. Sen kendini ne kadar tanıyabilirsin ki adamı? Ne kadar öngörebilirsin ki? Yani şey ya son... düşünüyorum ben. Hani öyle bir yol açıyorsam büyük ihtimalle tanıdık aracılığıyla geliyordur. Hani güvendiğim biri aracılığıyla veya. Hani sizin bunu evet, daha yani ayrı. olur. Yani mesela olur. Senin tanıdığın bir yazılım şirketi vardır. Projeyi de falan ya bilirsin. Ya. Yani. ...ya ne olacak yani çarpı 2 yapmazsın da... ...işte çarpı 10 yapmazsın da çarpı 5 yaparsın... ...biraz bekle yani... ...çok o kadar risk alamıyorum. Bir sorum daha olacak. Diğer fenomenlerle karşılaştırdığında kendine ...hangi yönü daha güçlü buluyorsun... ...daha farklı buluyorsun onlara göre... Daha yakışıklıyım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum bu arada. Adamların kimin ne bilmiyoruz. Profil <gülüyor> fotoğrafı <gülüyor> gayet iyi. Onu kabul ediyoruz zaten. Ha, profil fotoğrafım daha güzel. Ee, <gülüyor> Adamların fotoğraflar çok kötü falan. Ya ben ciddi sordum baba. Ya ciddi sordun. Şimdi çok çok e, fenomenler genel değil. Ki herkes herkes kendi Farklı, nevi şahsına münasın insanlar var yani. Ee, çok Ya zaten e, temel analiz yapan çok fazla insan ben göremiyorum. Ben onları özellikle takip etmeye rağmen genelde insanlar hep teknik analizci. O yüzden pek bir kıyaslama yapamıyorum. Ee, temel analiz kıyas yapanlar içerisindeyim. Ah, ya mesela şey var işte dediğim gibi çok güzel araştırıyorlar. ...benden daha çok belki zaman harcıyorlar... ...emek sarf ediyorlar ama... ...mesela şeyi biraz pas geçiyorlar sanki... ...işte bu oyun kurgusunu pas geçiyorlar. Yani mesela direkt adam Çinliyse... ...reddediyor projeyi ya da... ...Rus ya da Yahudi ise falan ama... ...o işler pek öyle yürümüyor aslında. Biraz çok yönlü bakmak mesela... ...belki diyebiliriz. Benden daha iyi yapanlar var... Ben iyi yapıyorum, en iyi yapıyorum falan demiyorum. Ee, herkesin iyi yaptığı farklı şeyler olabiliyor. Ben bilmiyorum. Diğerleriyle pek kıyaslayamıyorum. Bir de kimle yani. Bilemiyorum açıkçası. Çünkü adamları da çok iyi tanımıyorum. Kimseyi de çok iyi tanımıyorum açıkçası. Ee, i̇şte Volkan var mesela çok güzel. O da e, temeranız yapıyor. Gem arıyor. Mesela onun metodu da güzel. Beniyorum çok güzel low cap falan buluyor ee, var yani değişik insanlar ee, işte Oğuz Serdar var mesela çok iyi e, takip ediyor yazılım konusunda çok iyi olduğu için piyasanın önünü de çok iyi öngörebiliyor. onlar gerçi hepsi no coiner tabi yani e, ama güzel takip ediyorlar. Güzel yakalıyorlar. Yani ne diyeyim ki? Ya ben iyi kötüden ziyade hani karşılaştırma olarak sormamıştım da şu açıdan soruyorum. Yani Dediğim gibi bazıları teknik analiz yapıyor bol bol paylaşıyor. Bazı böyle işte hidden gemleri buluyor. Daha farklı işte tek bakıyorlar low cap'lere hard cap'lere şunlara bunlara. Seni mesela bayağıdır takip ediyorum ben. Gördüğüm şu, sen daha farklı bakıyorsun yani, e, yani tamamen tanımadığım için parahat söylüyorum da daha böyle sanki projenin içeriğine çok bakıyor musun? Hatta şey gibi, atıyorum turizm diye bir konu var. Blockchain'de turizmle ilgili sonuç şey, çözümler bulunabilir. Ortalıkta bununla ilgili bir proje var mı diye gidip arıyor musun gibi gözüküyor. Konuşmalarını evet. falan da dinledim açıkçası Discord kanalında. Hani ben şuna da inanıyorum, çoğu fenomen diye ortakta takip edilen insanların çok parası olduğuna ve hani çok fazla o kadar anlattıkları kadar girip çıktıklarına da inanmıyorum. Ee, yani şey açısından sonra güçlü yönüne atıyorum. Ya ben hani meraklı adamımdır, kafaya takarım, teknolojiyi severim, teknolojik ürünlere çok bakıyorum. Projelerde aklımda bir şey var, atıyorum pundiksi'deki gibi adam post cihazı çıkardı, Bu olması gereken bir şeydi. Ben gittim bunu araştırırken buldum zaten pundiksi. Aynen. Doğru. Beni ben, beni niye anlattın ya sen? Hocam seni ben işe alayım ya. <gülüyor> beni beni <gülüyor> insanlar <gülüyor> anlatmak için. Ya, ya, doğru. Hayatım, de. De. Şey ben. O var. Ben, ben sanki böyle olan projeler içerisinden proje seçmek yerine biraz şey yapıyorum. Kafamda kuruyorum ya şöyle bir proje olsa da girsem diye düşündüm. Hep böyle tasarladığım şeyler oluyor. konseptler oluyor. Onu, onunla karşılaştığım zaman daha şey oluyorum. Trigger oluyorum mesela. O var. Mesela IoT'dan bahsedeyim. Çok ilginçtir onun hikayesi de işte. İşte kuantum bilgisayarlarla ilgili böyle sürekli araştırma yapıyordum kuantum deneyleri şunlar bunlar kafayı bir ara onlara takmıştım. Oradan şey diye düşünmüştüm. O zamanlar bitcoin yatırımı falan yapmıyordum bile. Şey düşündüm ya bu bitcoin'i o zaman bu kuantum bilgisayarlar devreye girerse bitcoin'in falan kodları çok rahat çözerler. Çünkü onların şeyi öyle çalışma mekanizması ee, mesela şöyle söyleyeyim. Normal bir bilgisayarın çok karmaşık iki tane sayı çok kolay çarpabiliyor normal bilgisayar. Kuantum bilgisayarı onun yerine şunu yapıyor. Bir çarpımı alıyor, sana iki çarpana veriyor. Mesela bunu da normal bilgisayar yapamıyor. E bu aslında tam olarak işte e, SHA-256 algoritması e, işte eliptik curve teori vs. dediğimiz şeyde hani bir şifreye bir adres denk geliyor mevzusu var ya. Ya Adam o orada adresten direkt şifreye gidebilen bir teknoloji aslında. Hani şey dedim bu patlatır bir sürü hesap ya bu bilgisayarı yaparlarsa diye düşündüm. Ondan sonra şeyi araştırmaya başladım. Ee, i̇şte onunla ilgili yazılar okudum. İnsanlar da tabii bunu düşünmüşler vesaire. İşte Bitcoin e, zayıf bayağı. İşte şu kadar kübite ulaştığı zaman kuantum bilgisayarlar e, bunu patlatırlar vesaire. İşte ona göre öngördükleri bir tarih var. Bilmem. Ben şey diye araştırdım. Acaba kuantum bilgisayarlara dayanıklı kripto para var mı? Böyle bir şey düşünülmüş mü? Diye araştırırken böyle işte Tangle, IOT'a falan gibi bir şeyler gördüm. Oraya girdim. O sırada IOT'a yok tabi CoinMarketCamp'te. Bitcoin Talk'da bir şey var. IKOS'u vardı. Ama bitmişti IKOS'u da. Yani IKOS'u bitmişti. Şeye gir, ee, Yani o sıralarda şey yapıyordum. Böyle elden alış satış vardı. Ee, s Hani IKOS'dan alanlar işte belli bir fiyatın üzerinde satabiliyorlardı. Ben de güvenmedim. Almadım. O işleri bilmiyordum. Ee, çok da Dedim borsaya girsin orada alayım dedim. Ama orada şöyle bir kötü bir şey oldu. Adamlar Bitfinex'ten girdi. Hani direkt çok sağlam bir borsadan girdi. Normalde altcoin'i bile olmayan bir borsa. Sadece büyük coin'leri satan bir borsada direkt IOT'a girince tabii adamlar altıncı sıradan girdi. Çarpı bilmem kaç binde. Ee, oradan büyük balık kaçan balık büyük oldu. Hani IOT'ayı bulmam tamamen kafamla arayarak oldu. Böyle bir proje özellikle aradığım için bulmuştum. Keşke alsaymışsın yani ne güzel olurmuş. Çarpı 10 fiyatta olsa alsaymışım adamın elinden. Çarpı yüzde ben yapıyorum olacaktım oradan. Evet. İnşallah öyledir. ya Abi çarpı 1000 yapacak hali yok ya, diyor işte çarpı 10 yapsın bize yine yeter. İnşallah. Boğa olursa olur. Evet başka sorusu olan varsa ravadan veya sesli olarak ufaktan bitirelim istiyorsanız. Allah ağzınıza sağlık. Çok güzel oturum oldu. Ben teşekkür ederim sizlere. Sağ ol Gizdom. Her zaman bekliyoruz. Yani. Rica ederim. Bizim kanalımıza bekleriz. Bizim hakikaten tüm grup adına teşekkür ederim geldiğin için. Katıldığın için. Hem paylaştığın bilgilerle hem yaptığın duyuruyla bizim kanalımıza çok büyük faydan oldu. Tekrar tekrar çok teşekkürler. neyle ilgili? Ha. <gülüyor> Konsepti bilmiyorum dedim de. Evet. Evet Kanaldan artık biraz da ortaya kırık, muhabbet biraz ortaya karış oldu ama güzel oldu. Arada uğrarım. anladığım kadarıyla projeleri falan da değerlendiriyorsunuz burada öyle konuşuruz. Tabii tabii bayağı değerlendirdiğiniz konu var. Ee, bu da yani oluyor bir defa benim ihtiyacım var böyle her projeye bakamıyorum belki buraya atarım buna bakar mısınız falan diye harika Harik oluyor, oluyor? Olur. evet katılan herkese de çok teşekkür ediyoruz dinlemeye gelen herkese çok teşekkür ediyoruz ee, twitter'da yine duyuru yaparız bir daha böyle bir sohbetimiz olursa tekrar teşekkürler de, tekrar teşekkürler Rica ederim. Bunu kaydını al, aldıysanız bir yere koyacaksınız inşallah. Evet, aldım ben. E, paylaşacağım. Tamam, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Herkese ben... iyi geceler, iyi akşamlar. Benim tamamı geçiyorum arkadaşlar. Gelmek isteyen buyurup gelebilir. Bizim normal çalışma saatlerini biliyorsunuz. Gece 2'den sonra başlıyor. <gülüyor> ya bizim biz fazla mesai ödediğimiz için gücümüz bir yere kadar yetiyor. Bugün de artık kapatalım, yoksa şey bütçe çökçek yani <gülüyor> gecelerin yargıcı bizdom <gülüyor> evet bekleriz geçmek isteyen olursa iyi akşamlar iyi geceler çok memnun oldum i̇yi akşamlar sizi. görüşmek üzere görüşmek üzere akşamlar